Bunların anlamı: Bir vatandaş bilim insanının düşünceleri. Richard P. Feynman. 1998. Richard Feynman hakkında. 1918'de Brooklyn'de doğan Richard P. Feynman, 1942'de Princeton'dan doktora derecesini aldı. Genç yaşına rağmen ikinci Dünya Savaşı sırasında Los Alamos'taki Manhattan projesinde önemli bir rol oynadı. Daha sonra Cornell ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde ders verdi. 1965'te Sin Itiro Tomonaga ve Julian Schwinger ile birlikte kuantum elektrodinamiği alanındaki çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülünü aldı. Dr. Feynman, kuantum elektrodinamiği teorisindeki problemleri başarıyla çözdüğü için Nobel Ödülünü kazandı. Ayrıca sıvı helyumdaki süper akışkanlık olgusunu açıklayan matematiksel bir teori de geliştirdi. Daha sonra Murray Gelman ile birlikte beta bozunumu gibi zayıf etkileşimler alanında temel çalışmalar yaptı. Sonraki yıllarda Feynman, yüksek enerjili proton çarpışma süreçlerinin parton modelini ortaya koyarak kuark teorisinin gelişiminde önemli bir rol oynadı. Bu başarıların ötesinde, Dr. Feynman fiziğe temel yeni hesaplama teknikleri ve gösterim biçimleri kazandırdı, bunların başında, belki de yakın bilim tarihindeki diğer tüm biçimsel yöntemlerden daha fazla, temel fiziksel süreçlerin kavramsallaştırılma ve hesaplanma biçimini değiştiren, her yerde karşımıza çıkan Feynman diyagramları geliyor. Feynman, son derece etkili bir eğitimciydi. Aldığı sayısız ödül arasında, 1972'de kazandığı Oersted öğretim madalyası ile özellikle gurur duyuyordu. İlk olarak 1963'te yayınlanan Feynman fizik dersleri, Scientific American'da bir eleştirmen tarafından zorlayıcı ama besleyici ve lezzet dolu. 25 yıl sonra öğretmenler ve en iyi yeni başlayan öğrenciler için bir rehber olarak tanımlandı. Halk arasında fiziğin anlaşılmasını artırmak için Dr. Feynman, fizik yasasının karakteri ve QED, Işık ve Maddenin Garip Teorisi adlı eserleri yazdı. Ayrıca araştırmacılar ve öğrenciler için klasik referans ve ders kitabı haline gelen bir dizi ileri düzey yayında kaleme aldı. Richard Feynman yapıcı bir kamu adamıydı. Challenger komisyonundaki çalışmaları, özellikle o ringlerin soğuğa karşı hassasiyetini gösteren ünlü deneyi, sadece bir bardak buzlu su gerektiren zarif bir deney, oldukça iyi bilinir. Doktor Feynman'ın 1960'larda Kaliforniya Eyalet Müfredat Komitesi'ndeki çalışmaları ise daha az bilinir, burada ders kitaplarının vasatlığına karşı protestoda bulunmuştur. Richard Feynman'ın sayısız bilimsel ve itimsel başarısının sıralanması, onun özünü yeterince yansıtamaz. En teknik yayınlarını bile okuyan herkesin bildiği gibi, Feynman'ın canlı ve çok yönlü kişiliği tüm çalışmalarında kendini gösterir. Fizikçi olmasının yanı sıra, çeşitli zamanlarda radyo tamircisi, kilit açıcı, sanatçı, dansçı, bongo çalgıcısı ve hatta maya hierogliflerini deşifre eden biriydi. Dünyasına karşı sürekli meraklı olan Feynman, örnek bir deneyselciydi. Richard Feynman 15 Şubat 1988'de Los Angeles'ta vefat etti. 1. Bilimin Belirsizliği Öncelikle, Sayın John Dunn's'ın özellikle tartışılmasını istediği bir konu olan, bilimin insanın diğer alanlardaki fikirleri üzerindeki etkisine değinmek istiyorum. Bu konferansların ilkinde bilimin doğasından bahsedeceğim ve özellikle şüphe ve belirsizliğin varlığını vurgulayacağım. İkinci konferansta, bilimsel görüşlerin siyasi sorular, özellikle ulusal düşmanlar sorunu ve dini sorular üzerindeki etkisini ele alacağım. Üçüncü konferansta ise toplumun bana nasıl göründüğünü bir bilim insanına nasıl göründüğünü de söyleyebilirim, ama bu sadece bana nasıl göründüğüdür ve gelecekteki bilimsel keşiflerin sosyal sorunlar açısından neler üretebileceğini anlatacağım. Din ve siyaset hakkında ne biliyorum ki? Buradaki ve başka yerlerdeki fizik bölümlerinden birkaç arkadaşım gülerek, gelip ne söyleyeceğini duymak isterim. Bu konularla bu kadar ilgilendiğini hiç bilmiyordum, dediler. Elbette, ilgilendiğimi ama bunlar hakkında konuşmaya cesaret edemeyeceğimi kastediyorlar. Bir alandaki fikirlerin başka bir alandaki fikirler üzerindeki etkisinden bahsederken, insan her zaman kendini gülünç duruma düşürmeye meyillidir. Uzmanlaşmanın bu kadar yaygın olduğu günümüzde, bilgi alanımızın iki dalını da o kadar derinlemesine anlayan ve bu alanlardan birinde veya diğerinde kendini gülünç duruma düşürmeyen insan sayısı çok azdır. Anlatmak istediğim fikirler eski fikirlerdir. Bu gece söyleyeceğim şeylerin neredeyse hiçbiri, 17. yüzyıl filozofları tarafından kolaylıkla söylenemeyecek bir şey değil. Neden tüm bunları tekrarlıyorum? Çünkü her gün yeni nesiller doğuyor. Çünkü insanlık tarihinde büyük fikirler geliştirilmiştir ve bu fikirler, nesilden nesile kasıtlı ve açık bir şekilde aktarılmadıkça kalıcı olmazlar. Birçok eski fikir o kadar yaygın bilgi haline geldi ki, tekrar konuşmaya veya açıklamaya gerek kalmadı. Ancak etrafıma bakarak gördüğüm kadarıyla, bilimin gelişmesi ile ilgili sorunlarla bağlantılı fikirler herkesin takdir ettiği türden değil. Elbette, çok sayıda insan bunları takdir ediyor. Özellikle bir üniversitede çoğu insan bunları takdir ediyor ve siz benim için yanlış bir kitle olabilirsiniz. Şimdi bir alanın fikirlerinin diğerinin fikirleri üzerindeki etkisinden bahsetmenin bu zor işine bildiğim uçtan başlayacağım. Bilimi biliyorum. Fikirlerini ve yöntemlerini, bilgiye karşı tutumunu, ilerlemesinin kaynaklarını, zihinsel disiplinini biliyorum. Bu nedenle bu ilk derste bildiğim bilimden bahsedeceğim ve daha saçma ifadelerimi dinleyici kitlesinin daha küçük olacağını varsaydığım sonraki iki derse bırakacağım. Bilim nedir? Bu kelime genellikle üç şeyden birini veya bunların bir karışımını ifade etmek için kullanılır. Bence kesin olmamıza gerek yok, çok kesin olmak her zaman iyi bir fikir değildir. Bilim bazen, bir şeyleri keşfetmenin özel bir yöntemini ifade eder. Bazen de keşfedilen şeylerden ortaya çıkan bilgi birikimini ifade eder. Ayrıca, bir şey keşfettiğinizde yapabileceğiniz yeni şeyleri veya yeni şeylerin fiilen yapılmasını da ifade edebilir. Bu son alan genellikle teknoloji olarak adlandırılır. Ancak Time dergisinin bilim bölümüne bakarsanız, yaklaşık %50'sinin keşfedilen yeni şeyleri, yaklaşık %50'sinin ise yapılabilecek ve yapılmakta olan yeni şeyleri kapsadığını göreceksiniz. Dolayısıyla bilimin popüler tanımı kısmen teknolojiyi de içerir. Bilimin bu üç yönünü tersten ele almak istiyorum. Yeni yapabileceklerinizden, yani teknolojiden başlayacağım. Bilimin en belirgin özelliği uygulamasıdır, bilim sayesinde bir şeyler yapabilme gücüne sahip olmamızdır. Bu gücün etkisinden bahsetmeye bile gerek yok. Tüm sanayi devrimi, bilimin gelişmesi olmadan neredeyse imkansız olurdu. Bugün bu kadar büyük bir nüfus için yeterli miktarda gıda üretme, hastalıkları kontrol etme, hatta tam üretim için köleliğe gerek kalmadan özgür insanların var olabilmesi gibi olanaklar, büyük olasılıkla bilimsel üretim araçlarının gelişmesinin sonucudur. Şimdi, bu iş yapma gücü, nasıl kullanılacağına, iyiye mi yoksa kötüye mi kullanılacağına dair hiçbir talimat içermiyor. Bu gücün ürünü, nasıl kullanıldığına bağlı olarak ya iyidir ya da kötüdür. Gelişmiş üretimden hoşlanıyoruz, ancak otomasyonla ilgili sorunlarımız var, tıbbın gelişmesinden memnunuz, Sonra da doğum sayısından ve ortadan kaldırdığımız hastalıklardan kimsenin ölmemesinden endişeleniyoruz. Ya da aynı bakteri bilgisiyle, kimsenin çaresini bulamayacağı bakteriler geliştirmek için canla başla çalışan gizli laboratuvarlarımız var, hava taşımacılığının gelişmesinden memnunuz ve büyük uçaklardan etkileniyoruz, ancak hava savaşının korkunç sonuçlarının da farkındayız. Milletler arasında iletişim kurabilme yeteneğinden memnunuz, Sonra da bu kadar kolayca gözetlenebilmemizden endişeleniyoruz. Uzaya artık girilebilmesinden heyecan duyuyoruz, şüphesiz orada da zorluklar yaşayacağız. Tüm bu dengesizliklerin en ünlüsü, nükleer enerjinin gelişmesi ve bunun bariz sorunlarıdır. Bilimin herhangi bir değeri var mı? Bence bir şeyi yapabilme gücü değerlidir. Sonucun iyi mi yoksa kötü mü olacağı, nasıl kullanıldığına bağlıdır, ancak güç bir değerdir. Bir keresinde Hawaii'de de bir Budist tapınağına götürüldüm. Tapınakta bir adam, size asla unutamayacağınız bir şey söyleyeceğim dedi. Sonra da, her insana cennetin kapılarının anahtarı verilir. Aynı anahtar cehennemin kapılarını da açar diye ekledi. Bilim de böyledir. Bir bakıma cennetin kapılarının anahtarıdır, aynı anahtar cehennemin kapılarını da açar ve hangi kapının hangi kapı olduğunu bilmiyoruz. Anahtarı atıp cennetin kapılarından asla giremeyecek miyiz? Yoksa anahtarın en iyi kullanım şeklinin hangisi olduğu sorunuyla mı boğuşacağız? Bu elbette çok ciddi bir soru, ancak cennetin kapılarının anahtarının değerini inkar edemeyeceğimizi düşünüyorum. Toplum ve bilim arasındaki ilişkilerin tüm büyük sorunları aynı alanda yatmaktadır. Bilim insanına toplum üzerindeki etkilerinden daha fazla sorumlu olması gerektiği söylendiğinde, kastedilen bilimin uygulamalarıdır. Nükleer enerji geliştirmek için çalışıyorsanız, bunun zararlı bir şekilde de kullanılabileceğinin farkında olmalısınız. Bu nedenle, bir bilim insanının bu tür bir tartışmasında bunun en önemli konu olmasını beklersiniz. Ama ben bu konuda daha fazla konuşmayacağım. Bunların bilimsel sorunlar olduğunu söylemenin abartı olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok daha insani sorunlardır. Gücün nasıl kullanılacağının açık olması, ancak nasıl kontrol edileceğinin belirsiz olması, o kadar bilimsel bir şey değildir ve bilim insanının da çok fazla bilgi sahibi olduğu bir konu değildir. Bu konuda neden konuşmak istemediğimi açıklayayım. Bir süre önce, yaklaşık 1949 veya 1950 yıllarında, Fizik öğretmek için Brezilya'ya gittim. O günlerde çok heyecan verici bir dördüncü nokta programı vardı. Herkes az gelişmiş ülkelere yardım edecekti. Elbette, ihtiyaç duydukları şey teknik bilgi birikimiydi. Brezilya'da Rio şehrinde yaşadım. Rio'da, eski tabelalardan ve benzeri şeylerden kalma kırık tahta parçalarından yapılmış evlerin bulunduğu tepeler var, insanlar son derece yoksul. Kanalizasyonları ve suları yok. Su almak için eski benzin bidonlarını başlarında taşıyarak tepelerden aşağı iniyorlar. Yeni bir bina inşa edilen bir yere gidiyorlar. Çünkü orada çimento karıştırmak için su var. İnsanlar bidonlarını suyla doldurup tepelere taşıyorlar. Ve daha sonra suyun kirli kanalizasyon olarak tepeden aşağı damladığını görüyorsunuz. Çok acınası bir durum. Bu tepelerin hemen yanında Copacabana plajının heyecan verici binaları güzel apartmanlar ve benzerleri yer alıyor. Ve Point4 programındaki arkadaşlarıma dedim ki, bu teknik bilgi eksikliğinden mi kaynaklanıyor? Tepeye boru döşemeyi bilmiyorlar mı? İnsanların en azından boş tenekelerle yukarı, dolu tenekelerle de aşağı yürüyebilmeleri için tepenin zirvesine boru döşemeyi bilmiyorlar mı? Yani bu teknik bilgi eksikliği sorunu değil. Kesinlikle değil, çünkü komşu apartmanlarda borular ve pompalar var bunu şimdi anlıyoruz. Şimdi bunun ekonomik yardım sorunu olduğunu düşünüyoruz ve bunun gerçekten işe yarayıp yaramayacağını bilmiyoruz. Ve her bir tepenin zirvesine bir boru ve bir pompa döşemenin maliyetinin ne kadar olduğu sorusu, bana göre tartışmaya değer bir konu değil. Sorunun nasıl çözeceğimizi bilmesek de, iki şey denediğimizi belirtmek isterim, teknik bilgi birikimi ve ekonomik yardım. Her ikisinden de hayal kırıklığına uğradık ve başka bir şey deniyoruz. Daha sonra göreceğiniz gibi, bunu cesaret verici buluyorum. Bence her şeyde yeni çözümler denemeye devam etmek en doğru yol. İşte bunlar, bilimin pratik yönleri, yapabileceğiniz yeni şeyler. O kadar açık ki, bunlar hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok. Bilimin bir sonraki yönü ise içeriği, yani keşfedilen şeylerdir. Bu verimdir. Bu altındır. Bu heyecandır, tüm disiplinli düşünme ve sıkı çalışmanın karşılığıdır. Çalışma, bir uygulama uğruna yapılmaz. Keşfedilen şeyin heyecanı için yapılır. Belki çoğunuz bunu biliyorsunuzdur. Ama bilmeyenleriniz için, bu önemli yönü, bu heyecan verici kısmı, bilimin gerçek nedenini bir derste aktarmam neredeyse imkansızdır. Ve bunu anlamadan, tüm noktayı kaçırırsınız. Zamanımızın büyük macerasını anlamadan ve takdir etmeden bilimi ve onun başka herhangi bir şeyle ilişkisini anlayamazsınız. Bunun muazzam bir macera ve vahşi ve heyecan verici bir şey olduğunu anlamadan, zamanınızda yaşayamazsınız. Sıkıcı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Değil, anlatması çok zor, ama belki bir fikir verebilirim. Herhangi bir yerden, herhangi bir fikirle başlayayım. Örneğin, eski çağlarda insanlar dünyanın, dipsiz bir denizde yüzen bir kaplumbağanın üzerinde duran bir filin sırtı olduğuna inanıyorlardı. Elbette, denizi neyin ayakta tuttuğu ayrı bir soruydu. Cevabını bilmiyorlardı. Eski çağların inancı hayal gücünün bir ürünüydü. Şiirsel ve güzel bir fikirdi. Bugün nasıl gördüğümüze bakın, sıkıcı bir fikir mi bu? Dünya dönen bir top ve insanlar her tarafında, bazıları baş aşağı, tutuluyor. Ve biz büyük bir ateşin önünde dönen bir şiş gibi dönüyoruz. Güneşin etrafında dönüyoruz. Bu daha romantik, daha heyecan verici. Peki bizi ne tutuyor? Sadece dünyanın bir özelliği değil, aynı zamanda dünyanın yuvarlak olmasını sağlayan şey olan yerçekimi kuvveti, Güneşi bir arada tutuyor ve sürekli olarak ondan uzak durma çabamızda Güneş'in etrafında dönmemizi sağlıyor. Bu yerçekimi sadece yıldızlar üzerinde değil, yıldızlar arasında da etkisini gösteriyor, onları büyük galaksilerde kilometrelerce, her yöne doğru tutuyor. Bu evren birçok kişi tarafından tanımlandı, ancak o, tıpkı diğer fikrin dipsiz denizinin dibi kadar bilinmez bir sınırla, tıpkı daha önce gelen şiirsel resimler kadar gizemli, Tıpkı hayranlık uyandırıcı ve tıpkı eksik bir şekilde devam ediyor. Fakat doğanın hayal gücünün insanın hayal gücünden çok, çok daha büyük olduğunu görün. Gözlemler yoluyla bunun bir nebze de olsa farkında olmayan hiç kimse, doğanın böyle bir mucize olduğunu hayal edemezdi. Ya da dünya ve zaman, herhangi bir şairden, gerçek zamanla, evrimin uzun, yavaş süreci ile kıyaslanabilecek bir şey okudunuz mu? Hayır, çok hızlı gittim. İlk olarak, üzerinde hiçbir canlı olmayan dünya vardı. Milyarlarca yıl boyunca bu küre gün batımlarıyla, dalgalarıyla, deniziyle ve sesleriyle dönüyordu ve bunu takdir edecek hiçbir canlı yoktu. Üzerinde hiçbir canlı olmayan bir dünyanın anlamının ne olabileceğini hayal edebiliyor musunuz, takdir edebiliyor musunuz veya fikirlerinize sığdırabiliyor musunuz? Dünyaya canlı varlıkların bakış açısından bakmaya o kadar alıştık ki, canlı olmamanın ne anlama geldiğini anlayamıyoruz, oysa çoğu zaman dünyada hiçbir canlı yoktu. Ve bugün evrenin çoğu yerinde muhtemelen hiçbir canlı yok. Ya da hayatın kendisi, hayatın iç mekanizması, parçalarının kimyası, gerçekten güzel bir şey. Ve tüm hayatın diğer tüm hayatlarla bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor. Bitkilerdeki oksijen süreçlerinde önemli bir kimyasal olan klorofilin bir kısmı, bir tür kare desene sahip, oldukça güzel bir halka olan benzin halkası. Ve bitkilerden çok uzakta, bizler gibi hayvanlarda, oksijen içeren sistemlerimizde, kanda, hemoglobinde, aynı ilginç ve kendine özgü kare halkalar var, merkezlerinde magnezyum yerine demir var, bu yüzden yeşil değil kırmızılar, ama aynı halkalar. Bakterilerin proteinleri ve insanların proteinleri aynıdır. Hatta son zamanlarda bakterilerdeki protein sentezleme mekanizmasının kırmızı kan hücrelerinden gelen maddelerden emir alarak kırmızı kan hücresi proteinleri üretebildiği keşfedilmiştir. Yaşam yaşamla işte bu kadar yakındır. Canlıların derin kimyasının evrenselliği gerçekten de fantastik ve güzel bir şeydir ve biz insanlar Hayvanlarla olan akrabalığımızı bile fark edemeyecek kadar gururluyduk. Ya da atomlar var, muhteşem, kilometrelerce uzanan, bir kristalin içinde tekrar eden bir düzende sıralanmış toplar. Günlerdir bekleyen, üstü kapalı bir bardak su gibi sakin ve durgun görünen şeyler her zaman aktiftir, atomlar yüzeyden ayrılır, içeride sekerek geri döner. Kaba gözlerimize durgun görünen şey, vahşi ve dinamik bir danstır. Ve yine, tüm dünyanın aynı atomlardan oluştuğu, yıldızların da bizimle aynı maddeden olduğu keşfedildi. O zaman soru şu oluyor, maddemiz nereden geldi? Sadece yaşam nereden geldi? Ya da dünya nereden geldi değil, yaşamın ve dünyanın maddesi nereden geldi? Sanki patlayan bir yıldızdan püskürtülmüş gibi görünüyor, tıpkı şu anda bazı yıldızların patlaması gibi. Yani bu toprak parçası 4,5 milyar yıl bekliyor. Evrimleşiyor ve değişiyor ve şimdi burada garip bir yaratık, aletleriyle duruyor ve izleyicilerdeki garip yaratıklarla konuşuyor. Ne harika bir dünya, ya da insan fizyolojisini ele alalım, ne hakkında konuştuğumun bir önemi yok. Herhangi bir şeye yeterince yakından bakarsanız, bilim insanının titiz çalışmalarıyla keşfettiği, en büyük buluşu olan gerçek kadar heyecan verici bir şey olmadığını görürsünüz. Fizyolojide, kan pompalamayı, bir kızın ip atlamasının heyecan verici hareketlerini düşünebilirsiniz. İçeride neler oluyor? Kanın pompalanması, birbirine bağlanan sinirler, kas sinirlerinin etkilerinin beyne ne kadar hızlı geri bildirim sağladığı ve şimdi yere değdik, topuklarımı incitmeyeyim diye gerginliği artır demesi. Ve kız yukarı aşağı dans ederken, başka bir sinir grubundan beslenen başka bir kas grubu da 1, 2, 3, yeri, bir, iki diyor ve bunu yaparken belki de onu izleyen fizyoloji profesörüne gülümsüyor. Bu da işin içinde ve sonra elektrik artı ve eksi çekim kuvvetleri o kadar güçlüdür ki herhangi bir normal maddede tüm artılar ve eksiler dikkatlice dengelenir, her şey birbiri ile çekilir. Uzun süre boyunca kimse elektrik olgusunu fark etmedi, sadece ara sıra bir kehribar parçasını olduklarında bir kağıt parçasını çektiğini gördüler. Ve yine de bugün, bu şeylerle oynayarak, içimizde muazzam miktarda makine olduğunu keşfediyoruz. Yine de bilim hala tam olarak takdir edilmiyor. Örnek vermek gerekirse, Faraday'ın çocuklar için hazırladığı Altın Noel dersinden oluşan bir mumun kimyasal tarihi adlı kitabını okudum. Faraday'ın derslerinin özü, neye bakarsanız bakın, yeterince yakından bakarsanız tüm evrenle bağlantılı olduğunuzdu. Ve böylece, mumun her özelliğine bakarak yanma, kimya ve benzeri konulara değindi. Ancak kitabın giriş bölümünde, Faraday'ın hayatı ve bazı keşifleri anlatılırken, kimyasal maddelerin elektrolizini gerçekleştirmek için gerekli elektrik miktarının, Ayrılan atom sayısının değerlik sayısına bölünmesi ile orantılı olduğunu keşfettiği açıklanıyordu. Ayrıca, keşfettiği prensiplerin bugün krom kaplamada ve alüminyumun anodik renklendirilmesinde ve düzinelerce diğer endüstriyel uygulamada kullanıldığı da belirtiliyordu. Bu ifadeyi beğenmedim. Faraday kendi keşfi hakkında şunları söylemişti, maddenin atomları, en çarpıcı özelliklerini, aralarında karşılıklı kimyasal yakınlıklarının da bulunduğu özelliklerini borçlu oldukları elektriksel güçlerle bir şekilde donatılmış veya ilişkilendirilmiştir. Atomların nasıl bir araya geldiğini, demir oksiti oluşturan demir ve oksijen kombinasyonlarını belirleyen şeyin, bazılarının elektriksel olarak artı, bazılarının ise eksi yüklü olması ve birbirlerini belirli oranlarda çekmeleri olduğunu keşfetmişti. Ayrıca elektriğin birimler halinde, atomlar halinde geldiğini de keşfetti. Her ikisi de önemli keşiflerdi, ancak en heyecan verici olanı, bunun bilim tarihinin en çarpıcı anlarından biri, iki büyük alanın bir araya gelip birleştiği nadir anlardan biri olmasıydı. bire, görünüşte farklı iki şeyin, aynı şeyin farklı yönleri olduğunu keşfetti. Elektrik inceleniyordu ve kimya inceleniyordu. Birdenbire bunlar aynı şeyin iki yönüydü elektriksel kuvvetlerin sonuçlarıyla kimyasal değişimler. Ve hala bu şekilde anlaşılıyorlar. Bu nedenle, prensiplerin krom kaplamada kullanıldığını söylemek affedilemez. Bildiğiniz gibi, gazeteler bugün fizyolojide yapılan her keşif için standart bir başlık kullanıyor, keşfi yapan kişi, bu keşfin kanser tedavisinde faydalı olabileceğini söyledi. Ama keşfin kendisinin değerini açıklayamıyorlar. Doğanın işleyiş biçimini anlamaya çalışmak, insan muhakeme yeteneğinin son derece zorlu bir sınavını içerir. Bu, ne olacağını tahmin ederken hata yapmamak için üzerinde yürünmesi gereken incelikli bir mantık ip cambazlığıdır. Kuantum mekaniği ve görelilik kuramı bunun örnekleridir. Konumun üçüncü yönü, bilimin bir şeyleri keşfetme yöntemi olarak ele alınmasıdır. Bu yöntem, bir şeyin doğru olup olmadığını belirlemede gözlemin esas alınması ilkesine dayanır. Gözlemin bir fikrin doğruluğunun nihai ve kesin yargıcı olduğunu anladığımızda, bilimin diğer tüm yönleri ve özellikleri doğrudan anlaşılabilir. Ancak bu şekilde kullanılan kanıtlamak kelimesi aslında test etmek anlamına gelir, tıpkı 100 derecelik alkolün alkolün bir testi olması gibi. Günümüz insanları için bu fikir aslında istisna kuralı test eder veya istisna kuralın yanlış olduğunu kanıtlar şeklinde tercüme edilmelidir. Bilimin ilkesi budur. Herhangi bir kuralın bir istisnası varsa ve bu gözlemle kanıtlanabiliyorsa, o kural yanlıştır. Herhangi bir kuralın istisnaları kendi başlarına son derece ilgi çekicidir, çünkü bize eski kuralın yanlış olduğunu gösterirler. Ve bu nedenle, doğru kuralın, eğer varsa, ne olduğunu bulmak son derece heyecan vericidir. İstisna, benzer etkiler üreten diğer koşullarla birlikte incelenir. Bilim insanı daha fazla istisna bulmaya ve istisnaların özelliklerini belirlemeye çalışır, bu süreç geliştikçe sürekli olarak heyecan vericidir. Kuralların yanlış olduğunu göstermekten kaçınmaya çalışmaz, tam tersine, ilerleme ve heyecan vardır kendini olabildiğince çabuk yanlış olduğunu kanıtlamaya çalışır. Gözlemin yargıç olduğu ilkesi, cevaplanabilecek soru türlerine ciddi bir sınırlama getirir. ''Bunlar, bunu yaparsam ne olur?'' şeklinde sorulabilecek sorularla sınırlıdır. Deneyip görmenin yolları vardır, bunu yapmalı mıyım ve bunun değeri nedir?'' gibi sorular aynı türden değildir. Ama bir şey bilimsel değilse, gözlem testine tabi tutulamıyorsa, bu onun ölü, yanlış veya aptal olduğu anlamına gelmez. Bilimin bir şekilde iyi, diğer şeylerin ise bir şekilde kötü olduğunu savunmaya çalışmıyoruz. Bilim insanları gözlemle analiz edilebilen her şeyi ele alırlar ve böylece bilim denilen şeyler keşfedilir. Ancak yöntemin işe yaramadığı bazı şeyler dışarıda kalır. Bu, bu şeylerin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Aslında, birçok yönden en önemlileridirler. Herhangi bir eylem kararında, ne yapacağınıza karar vermeniz gerektiğinde, her zaman bir meli, malı söz konusudur ve bu, yalnızca bunu yaparsam ne olacak? Sorusundan yola çıkarak çözülemez. Elbette, ne olacağını görürsünüz ve sonra bunun olmasını isteyip istemediğinize karar verirsiniz dersiniz. Ama bu, bilim insanının atamayacağı bir adımdır. Ne olacağını anlayabilirsiniz. Ancak daha sonra bunun böyle olmasını isteyip istemediğinize karar vermeniz gerekir. Bilimde, gözlemi yargıç olarak kullanma ilkesinden kaynaklanan bir dizi teknik sonuç vardır. Örneğin, gözlem kaba olamaz. Çok dikkatli olmalısınız. Aletin içinde renk değişimine neden olan bir toz parçası olabilir, düşündüğünüz şey olmayabilir. Tüm koşulları anladığınızdan ve yaptığınızı yanlış yorumlamadığınızdan emin olmak için gözlemleri çok dikkatli bir şekilde kontrol etmeli ve sonra tekrar kontrol etmelisiniz. İlginçtir ki, bir erdem olan bu titizlik sıklıkla yanlış anlaşılıyor. Birisi bir şeyin bilimsel olarak yapıldığını söylediğinde, genellikle kastettiği tek şey, bunun titizlikle yapıldığıdır. Almanya'daki Yahudilerin bilimsel olarak yok edilmesinden bahsedenleri duydum. Bunun bilimsel bir yanı yoktu. Sadece titizdi. Bir şeyi belirlemek için gözlem yapıp sonra bunları kontrol etme meselesi söz konusu değildi. Bu anlamda, bilim bugünkü kadar gelişmemiş ve gözleme çok fazla önem verilmemiş Roma döneminde ve diğer dönemlerde de insanların bilimsel olarak yok edilmesi söz konusuydu. Bu gibi durumlarda, insanlar bilimsel yerine titiz veya kapsamlı demelidirler. Gözlem yapma oyununa özgü bir dizi özel teknik vardır ve bilim felsefesi olarak adlandırılan şeyin büyük bir kısmı bu tekniklerin tartışılmasıyla ilgilidir. Bir sonucun yorumlanması buna bir örnektir. Basit bir örnek vermek gerekirse, gizemli bir olgudan arkadaşına şikayet eden bir adam hakkında ünlü bir fıkra vardır. Çiftliğindeki beyaz atlar siyah atlardan daha fazla yemek yiyor. Bu durumdan endişeleniyor ve anlayamıyor ta ki arkadaşı belki de siyah atlardan daha fazla beyaz atı olduğunu söyleyene kadar. Kulağa saçma gelebilir, ama çeşitli yargılarda benzer hataların ne kadar çok yapıldığını düşünün. Kardeşim nezli oldu ve iki hafta içinde, diyorsunuz. Düşünürseniz, bu, aslında daha çok beyaz atın olduğu durumlardan biri. Bilimsel akıl yürütme belirli bir disiplin gerektirir ve bu disiplini öğretmeye çalışmalıyız. Çünkü günümüzde en düşük seviyede bile bu tür hatalar gereksizdir. Bilimin bir diğer önemli özelliği de nesnelliğidir. Gözlem sonuçlarına nesnel olarak bakmak gerekir. Çünkü deneyici olarak siz bir sonucu diğerinden daha çok beğenebilirsiniz. Deneyi birkaç kez yaparsınız ve içine toprak parçalarının düşmesi gibi düzensizlikler nedeniyle sonuç zaman zaman değişir. Her şey kontrolünüz altında değildir. Sonucun belirli bir şekilde olmasını istersiniz, bu yüzden o şekilde çıktığı zamanlarda, bakın, bu şekilde çıktı dersiniz. Bir sonraki deneyde sonuç farklı çıkar. Belki ilk seferde içine bir toprak parçası girmiştir, ama onu görmezden gelirsiniz. Bu şeyler apaçık görünüyor. Ancak insanlar bilimsel soruları veya bilimin sınırlarında yer alan soruları değerlendirirken bunlara yeterince dikkat etmiyorlar. Örneğin hisse senetlerinin başkanın söyledikleri veya söylemedikleri nedeniyle yükselip alçaldığı sorusunu analiz etme biçiminizde belli bir mantık olabilir. Bir diğer çok önemli teknik nokta da bir kural ne kadar spesifik olursa o kadar ilginç olmasıdır. İfade ne kadar kesin olursa test edilmesi o kadar ilginç olur. Eğer biri gezegenlerin Güneş'in etrafında dönmesinin nedeninin tüm gezegen maddesinin bir tür hareket eğilimi bir tür hareketlilik, diyelim ki güçe sahip olması olduğunu öne sürseydi, bu teori başka birçok fenomeni de açıklayabilirdi. Yani bu iyi bir teori, değil mi? Hayır, gezegenlerin, merkezden uzaklığın karesi ile tam olarak ters orantılı değişen merkezi bir kuvvetin etkisi altında güneşin etrafında hareket ettiği önermesi kadar iyi değil. İkinci teori daha iyidir çünkü çok spesifiktir, şans eseri olması çok açık bir şekilde olası değildir. O kadar kesindir ki, hareketteki en ufak bir hata bile yanlış olduğunu gösterebilir, ancak gezegenler her yere sallanabilir ve ilk teoriye göre, işte bu, güçün tuhaf davranışı diyebilirsiniz. Dolayısıyla kural ne kadar spesifik olursa, o kadar güçlü olur, istisnalara o kadar açık olur ve kontrol edilmesi o kadar ilginç ve değerli olur. Kelimeler anlamsız olabilir. Eğer güç örneğimde olduğu gibi, kesin sonuçlar çıkarılamayacak şekilde kullanılırlarsa, ortaya koydukları önerme neredeyse anlamsızdır. Çünkü şeylerin hareket etme iliminde olduğu iddiasıyla neredeyse her şeyi açıklayabilirsiniz. Filozoflar bu konuda çok şey söylemiş ve kelimelerin son derece kesin bir şekilde tanımlanması gerektiğini savunmuşlardır. Aslında, buna biraz katılmıyorum, bence tanımın aşırı kesinliği çoğu zaman faydalı değildir ve bazen mümkün değildir aslında çoğunlukla mümkün değildir ama bu tartışmaya burada girmeyeceğim. Birçok filozofun bilim hakkında söylediklerinin çoğu, yöntemin düzgün çalışmasını sağlamaya yönelik teknik yönlerle ilgilidir. Bu teknik noktaların, gözlemin belirleyici olmadığı bir alanda yararlı olup olmayacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Gözlemden farklı bir test yöntemi kullanıldığında her şeyin aynı şekilde yapılması gerektiğini söylemeyeceğim. Belki de farklı bir alanda kelimelerin anlamına dikkat etmek veya kuralların belirli olması ve benzeri o kadar önemli değildir. Bilmiyorum, bütün bunların içinde çok önemli bir şeyi atladım. Bir fikrin doğruluğunun yargıcının gözlem olduğunu söyledim. Peki fikir nereden geliyor? Bilimin hızlı ilerlemesi ve gelişmesi, insanların test etmek için bir şeyler icat etmesini gerektiriyor. Orta çağda insanların sadece birçok gözlem yaptığı ve gözlemlerin kendiliğinden yasaları ortaya çıkardığı düşünülüyordu. Ancak işler böyle yürümüyor. Bundan çok daha fazla hayal gücü gerekiyor. Bu yüzden konuşmamız gereken bir sonraki şey, yeni fikirlerin nereden geldiğidir. Aslında, geldikleri sürece bir fark yaratmaz. Bir fikrin doğru olup olmadığını kontrol etmenin, nereden geldiğiyle hiçbir ilgisi olmayan bir yolu var, sadece gözlemle karşılaşıyoruz. Yani bilimde bir fikrin nereden geldiğiyle ilgilenmiyoruz. İyi bir fikrin ne olduğuna karar veren bir otorite yok. Bir fikrin doğru olup olmadığını öğrenmek için bir otoriteye başvurma ihtiyacımızı kaybettik. Bir otoritenin yazısını okuyabilir ve onun bir şey önermesine izin verebiliriz, bunu deneyebilir ve doğru olup olmadığını öğrenebiliriz. Eğer doğru değilse, o kadar kötü, böylece otoriteler otoritelerinin bir kısmını kaybederler. Bilim insanları arasındaki ilişkiler, çoğu insan arasında olduğu gibi, başlangıçta oldukça tartışmacıydı. Örneğin, fiziğin ilk dönemlerinde durum böyleydi. Ancak günümüz fiziğinde ilişkiler son derece iyi. Bilimsel bir tartışma, her iki tarafta da bolca kahkaha ve belirsizlik içerir, her iki tarafta deneyler tasarlar ve sonuç üzerine bahis oynamayı teklif eder. Fizikte o kadar çok birikmiş gözlem vardır ki, daha önce düşünülmüş tüm fikirlerden farklı ve yine de daha önce yapılmış tüm gözlemlerle örtüşen yeni bir fikir düşünmek neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, herhangi birinden, herhangi bir yerden yeni bir şey alırsanız, bunu memnuniyetle karşılarsınız ve diğer kişinin neden böyle söylediği konusunda tartışmazsınız. Birçok bilim dalı bu kadar gelişmedi ve durum, çok fazla gözlem olmadığı için çok fazla tartışmanın yaşandığı fiziğin ilk günlerine benziyor. Bunu dile getiriyorum çünkü, eğer gerçeği bağımsız bir şekilde değerlendirmenin bir yolu varsa, İnsan ilişkilerinin tartışmasız hale gelebilmesi ilginçtir. Çoğu insan, bilimde bir fikrin sahibinin geçmişine veya onu açıklama motivasyonuna ilgi duyulmamasına şaşırır. Dinlersiniz ve eğer denemeye değer, denenebilecek, farklı ve daha önce gözlemlenen bir şeye açıkça aykırı olmayan bir şey gibi geliyorsa, heyecan verici ve değerli hale gelir. Ne kadar süredir çalıştığı veya neden sizi dinlemesini istediği konusunda endişelenmenize gerek yok. Bu anlamda fikirlerin nereden geldiğinin bir önemi yok. Gerçek kökenleri bilinmiyor. Biz buna insan beyninin hayal gücü, yaratıcı hayal gücü diyoruz. Bu bilinen bir şey, sadece o ani dürtülerden biri. İnsanların bilimde hayal gücünün olduğuna inanmaması şaşırtıcı. Bu, sanatçının hayal gücünden farklı, çok ilginç bir hayal gücü türü. En büyük zorluk, daha önce hiç görmediğiniz, her ayrıntısıyla daha önce görülenlerle tutarlı ve düşünülenlerden farklı bir şeyi hayal etmeye çalışmaktır, dahası, kesin olmalı, belirsiz bir önerme olmamalıdır. Bu gerçekten zordur. Bu arada kontrol edilecek kuralların var olması bile bir tür mucizedir. Yer çekiminin ters kare yasası gibi bir kural bulmanın mümkün olması da bir tür mucizedir. Bu kural henüz tam olarak anlaşılmamıştır ancak tahmin olasılığını doğurur. Yani henüz yapmadığınız bir deneyde ne olacağını tahmin etmenizi sağlar. Bilimin çeşitli kurallarının birbirleriyle tutarlı olması ilginç ve kesinlikle gereklidir. Gözlemlerin hepsi aynı gözlemler olduğundan bir kural bir tahmin, diğer bir kuralda başka bir tahmin veremez. Dolayısıyla bilim uzmanlık gerektiren bir alan değil, tamamen evrenseldir. Fizyolojideki atomlardan bahsettim, astronomideki, elektrikteki, kimyadaki atomlardan bahsettim. Bunlar evrenseldir, birbirleriyle tutarlı olmaları gerekir. Atomlardan oluşamayan yeni bir şeyle işe başlayamazsınız. İlginç olan şu ki, akıl yürütme kuralları tahmin etmede işe yarıyor ve kurallar, en azından fizikte, basitleştiriliyor. Kimya ve elektrikteki kuralların tek bir kurala indirgenmesinin güzel bir örneğini verdim, ancak daha birçok örnek var. Doğayı tanımlayan kurallar matematiksel gibi görünüyor. Bu, gözlemin yargıç olmasından kaynaklanmıyor ve bilimin matematiksel olması da bir zorunluluk değil. Sadece, en azından fizikte, güçlü tahminler yapmaya yarayan matematiksel yasalar ortaya koyabiliyorsunuz. Doğanın neden matematiksel olduğu ise yine bir gizem. Şimdi önemli bir noktaya geliyorum. Eski yasalar yanlış olabilir. Bir gözlem nasıl yanlış olabilir? Dikkatlice kontrol edilmişse, nasıl yanlış olabilir? Fizikçiler neden sürekli yasaları değiştirmek zorunda kalıyor? Cevap, birincisi, yasaların gözlemler olmadığı ve ikincisi, deneylerin her zaman hatalı olduğudur. Yasalar tahmin dayalı yasalardır, ekstrapolasyonlardır, gözlemlerin ısrar ettiği bir şey değildir. Sadece şimdiye kadar elekten geçmiş iyi tahminlerdir. Ve daha sonra, eleğin artık daha önce kullanılan eleklerden daha küçük deliklere sahip olduğu ortaya çıkar ve bu sefer yasa yakalanır. Yani yasalar tahmin dayalıdır, bilinmeyene doğru ekstrapolasyonlardır. Ne olacağını bilmiyorsunuz, bu yüzden tahmin yürütüyorsunuz. Örneğin, hareketin bir şeyin ağırlığını etkilemediğine inanılıyordu hatta bu keşfedilmişti bir topu döndürüp tarttığınızda ve durduktan sonra tekrar tarttığınızda ağırlığının aynı olduğu düşünülüyordu. Bu bir gözlemin sonucudur. Ancak bir şeyi ondalık basamak sayısının sonsuz küçük bir kısmına, milyarda bir oranına kadar tartamazsınız. Ama şimdi anlıyoruz ki, dönen bir top, dönmeyen bir topa göre milyarda birkaç oranında daha ağırdır. Top, kenarlarının hızı saniyede 186 bin mile yaklaşacak kadar hızlı dönerse, ağırlık artışı kayda değer olur ancak o zamana kadar değil. İlk deneyler, saniyede 186 bin milden çok daha düşük hızlarda dönen toplarla yapıldı. O zamanlar, dönen ve dönmeyen topun kütlesinin tam olarak aynı olduğu ve birinin kütlenin asla değişmediği tahmininde bulunduğu düşünülüyordu. Ne kadar aptalca, ne kadar da aptal, bu sadece tahmin dayalı bir yasa, bir ekstrapolasyon. Neden bu kadar bilim dışı bir şey yaptı? Bunda bilim dışı hiçbir şey yoktu, sadece belirsizdi. Tahmin etmemek bilim dışı olurdu. Bunun yapılması gerekiyor çünkü ekstrapolasyonlar gerçek değere sahip olan tek şey. Denemediğiniz bir durumda ne olacağını düşündüğünüzün prensibi, bilmeye değer olan tek şeydir. Bana sadece dün olanları anlatabiliyorsanız, bilginin gerçek bir değeri yoktur. Bir şey yaparsanız yarın ne olacağını söylemek gereklidir sadece gerekli değil, aynı zamanda eğlenceli de. Sadece siz risk almaya istekli olmalısınız. Her bilimsel yasa, her bilimsel ilke, bir gözlemin sonuçlarının her ifadesi, ayrıntıları dışarıda bırakan bir tür özet niteliğindedir. Çünkü hiçbir şey kesin olarak ifade edilemez. Adam basitçe unuttu, hız çok yüksek olmadığında kütle fazla değişmez yasasını belirtmeliydi. Oyun, belirli bir kural koymak ve sonra bunun elekten geçip geçmeyeceğini görmektir. Bu nedenle, belirli tahmin, kütlenin hiç değişmeyeceği yönündeydi. Heyecan verici bir olasılık, bunun böyle çıkmaması bir zarar vermez. Sadece belirsizli ve belirsiz olmanın bir zararı yoktur. Hiçbir şey söylememektense bir şey söylemek ve emin olmamak daha iyidir. Bilimde söylediğimiz her şeyin, vardığımız tüm sonuçların belirsiz olması gerekli ve doğrudur, çünkü bunlar sadece sonuçlardır. Bunlar, ne olacağına dair tahminlerdir ve ne olacağını bilemezsiniz, çünkü en eksiksiz deneyleri yapmadınız. Dönen bir topun kütlesi üzerindeki etkinin o kadar küçük olması ilginçtir ki, önemli değil diyebilirsiniz. Ancak doğru bir yasa elde etmek veya en azından ardışık eleklerden geçmeye devam eden, daha birçok gözlem için geçerli olan bir yasa elde etmek, muazzam bir zeka ve hayal gücü ile felsefemizin, uzay ve zaman anlayışımızın tamamen yeniden düzenlenmesini gerektirir. Görelilik teorisinden bahsediyorum. Ortaya çıkan küçük etkilerin her zaman en devrimci fikir değişikliklerini gerektirdiği ortaya çıkıyor. Bu nedenle bilim insanları şüphe ve belirsizlikle başa çıkmaya alışkındır. Tüm bilimsel bilgi belirsizdir. Şüphe ve belirsizlikle ilgili bu deneyim önemlidir. Bunun çok büyük bir değer taşıdığına ve bilimlerin ötesine uzandığına inanıyorum. Daha önce hiç çözülmemiş herhangi bir problemi çözmek için bilinmeyene açılan kapıyı aralık bırakmanız gerektiğine inanıyorum. Her şeyin tam olarak doğru olmayabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Aksi takdirde, eğer zaten kararınızı vermişseniz, sorunu çözemeyebilirsiniz. Bir bilim insanı size cevabı bilmediğini söylediğinde, cahil bir adamdır. Size nasıl çalışacağına dair bir tahmini olduğunu söylediğinde, bundan emin değildir. Nasıl çalışacağından oldukça emin olduğunda ve size, bahse girerim. Bu böyle çalışacak, dediğinde bile, yine de bir miktar şüphe içindedir. Ve ilerleme kaydedebilmek için bu cehaleti ve bu şüpheyi fark etmemiz son derece önemlidir. Şüpheye sahip olduğumuz için, yeni fikirler için yeni yönlere bakmayı öneriyoruz. Bilimin gelişme hızı, yalnızca gözlem yapma hızıyla değil, çok daha önemlisi, test edilecek yeni şeyler yaratma hızıyla belirlenir. Eğer yeni bir yöne bakma yeteneğimiz olmasaydı veya bunu istemeseydik, şüphe duymasaydık veya cehaleti tanımasaydık, yeni fikirler edinemezdik. Kontrol etmeye değer hiçbir şey olmazdı, çünkü neyin doğru olduğunu bilirdik. Dolayısıyla bugün bilimsel bilgi dediğimiz şey, farklı derecelerde kesinliğe sahip bir dizi ifadedir. Bazıları son derece belirsizdir, bazıları neredeyse kesindir, ancak hiçbiri mutlak olarak kesin değildir. Bilim insanları buna alışkındır. Bilmeden yaşamanın tutarlı olduğunu biliyoruz. Bazı insanlar, bilmeden nasıl yaşayabilirsin, diyor. Ne demek istediklerini anlamıyorum. Ben her zaman bilmeden yaşıyorum. Bu kolay. Nasıl bilgi edindiğinizi öğrenmek istiyorum. Şüphe etme özgürlüğü, bilimlerde ve bence diğer alanlarda da önemli bir konudur. Bir mücadeleden doğmuştur. Şüphe etme, emin olmama izni için verilen bir mücadeleydi ve bu mücadelenin önemini unutmamızı ve dolayısıyla bu şeyin kendiliğinden kaybolmasına izin vermemizi istemiyorum. Tatmin edici bir cehalet felsefesinin büyük değerini ve bu felsefenin mümkün kıldığı ilerlemeyi, düşünce özgürlüğünün meyvesi olan ilerlemeyi bilen bir bilim insanı olarak sorumluluk hissediyorum. Bu özgürlüğün değerini ilan etme ve şüphenin korkulacak bir şey değil, İnsanlık için yeni bir potansiyelin olasılığı olarak karşılanması gerektiğini öğretme sorumluluğunu hissediyorum. Emin olmadığınızı biliyorsanız, durumu iyileştirme şansınız vardır. Bu özgürlüğü gelecek nesiller için talep etmek istiyorum. Şüphe, bilim dallarında açıkça bir değerdir. Diğer alanlarda da öyle olup olmadığı ise açık bir soru ve belirsiz bir konudur. Önümüzdeki derslerde tam da bu noktayı ele almayı ve şüphe duymanın önemli olduğunu, Şüphenin korkulacak bir şey değil, çok büyük bir değer taşıdığını göstermeye çalışmayı bekliyorum. 2. Değerlerin belirsizliği İnsanların sahip olduğu muhteşem potansiyelleri düşündüğümüzde ve bu potansiyelleri elde ettiğimiz küçük başarılarla karşılaştırdığımızda hepimiz üzülürüz. İnsanlar defalarca daha iyisini yapabileceğimizi düşündüler. Geçmişteki insanlar, zamanlarının kabusunda, gelecek için hayaller kurmuşlardı ve biz, Onların geleceğinde, bu hayallerin çoğu aşılmış olsa da, büyük ölçüde aynı hayallere sahibiz. Bugünün gelecek umutları, büyük ölçüde geçmiştekilerle aynı. Bir zamanlar insanlar, insanların sahip olduğu potansiyelin gelişmemesinin nedeninin herkesin cahil olması olduğunu ve eğitimin sorunun çözümü olduğunu, eğer tüm insanlar eğitilirse belki de hepimizin Voltaire olabileceğini düşünmüşlerdi. Ancak yalan ve kötülüğün de iyilik kadar kolay öğretilebileceği ortaya çıktı. Eğitim büyük bir güçtür, ancak her iki şekilde de işleyebilir. Milletler arasındaki iletişimin, anlayışa ve dolayısıyla insanın potansiyellerinin geliştirilmesi sorununa bir çözüme yol açması gerektiği söylenir. Ancak iletişim araçları yönlendirilebilir ve tıkanabilir. İletilen şey yalan da olabilir, gerçek de, propaganda da olabilir, gerçek ve değerli bilgi de. İletişim de güçlü bir kuvvettir, ancak iyi ya da kötü yönde. Uygulamalı bilimlerin, bir süreliğine, insanları en azından maddi zorluklardan kurtardığı düşünülüyordu ve özellikle tıp alanında bazı olumlu sonuçlar da var. Öte yandan, bilim insanları şimdi gizli laboratuvarlarda, bir zamanlar kontrol altında tutmaya özen gösterdikleri hastalıkları geliştirmek için çalışıyorlar. Herkes savaştan hoşlanmaz. Bugünün hayali, çözümün barış olmasıdır. Silahlanma masrafı olmadan istediğimizi yapabiliriz. Ve barış, iyilik ya da kötülük için büyük bir güçtür. Kötülük için nasıl olacak, bilmiyorum. Barışa kavuşursak göreceğiz. Açıkça, büyük bir güç olarak barışa, ayrıca maddi güce, iletişime, eğitime, dürüstlüğe ve birçok hayalperestin ideallerine sahibiz. Bugün eski çağlardan daha fazla bu tür gücü kontrol edebiliyoruz. Ve belki de bunu onların çoğundan biraz daha iyi yapıyoruz. Ama yapabilmemiz gerekenler, karmaşık başarılarımızla karşılaştırıldığında devasa görünüyor. Neden böyle, neden kendimizi fethedemiyoruz? Çünkü en büyük güçlerin ve yeteneklerin bile nasıl kullanılacağına dair net talimatlar içermediğini görüyoruz. Örneğin, fiziksel dünyanın nasıl davrandığına dair büyük bir anlayış birikimi, bu davranışın bir tür anlamsızlığı olduğuna ikna ediyor. Bilimler doğrudan iyiyi ve kötüyü öğretmiyor. İnsanlık tarihinin tüm çağları boyunca, insanlar hayatın anlamını kavramaya çalışmışlardır. Eğer her şeye, eylemlerimize bir yön veya anlam verilebilseydi, büyük insan güçlerinin ortaya çıkacağını fark etmişlerdir. Bu nedenle, her şeyin anlamı sorusuna çok sayıda cevap verilmiştir. Ancak bunların hepsi farklı türden olmuştur. Ve bir fikrin savunucuları, Diğerinin inananlarının eylemlerine dehşetle bakmışlardır. Çünkü farklı bir bakış açısından, insanlığın tüm büyük potansiyelleri yanlış ve kısıtlayıcı bir çıkmaza yönlendiriliyordu. Aslında, filozoflar, yanlış inançların yarattığı devasa canavarlıkların tarihinden yola çıkarak, insanlığın fantastik potansiyellerini ve harika kapasitelerini fark etmişlerdir. Hayal, açık kanalı bulmaktır. Peki, tüm bunların anlamı nedir? Varoluşun gizemini gidermek için bugün ne söyleyebiliriz? Her şeyi hesaba katarsak, sadece eskilerin bildiklerini değil, aynı zamanda onların bilmediği ve bugüne kadar keşfettiğimiz her şeyi de hesaba katarsak, bence dürüstçe itiraf etmeliyiz ki bilmiyoruz. Ama bence bunu itiraf ederek muhtemelen açık kanalı bulmuş oluruz. Bilmediğimizi kabul etmek ve sürekli olarak hangi yöne gitmemiz gerektiğini bilmediğimiz düşüncesini benimsemek, Nihayetinde ne istediğimizi bilmesek bile, istediğimizi yapmanın bir yolunu geliştirme sorununa yönelik yeni katkılar ve yeni keşifler için bir olasılık yaratır. En kötü zamanlara geriye dönüp baktığımızda, her zaman insanların bir şeye mutlak bir inanç ve mutlak bir dogmatizmle inandığı zamanlar olduğunu görüyoruz. Ve bu konuda o kadar ciddidiler ki, dünyanın geri kalanının da onlarla aynı fikirde olması konusunda ısrar ettiler. Sonra da söylediklerinin doğru olduğunu savunmak için kendi inançlarıyla doğrudan çelişen şeyler yaptılar. Dolayısıyla önceki bir konuşmamda da belirttiğim ve burada da savunmak istediğim şey şudur, cehaleti ve belirsizliği kabul etmekte, insanlığın sürekli olarak bir yöne doğru ilerlemesi ve insanlık tarihinin çeşitli dönemlerinde olduğu gibi kalıcı olarak tıkanmaması için bir umut vardır. Hayatın anlamının ne olduğunu ve doğru ahlaki değerlerin neler olduğunu bilmediğimizi, bunları seçmenin bir yolunun olmadığını ve benzeri şeyleri söylüyorum. Ahlaki değerler, hayatın anlamı ve benzeri konular hakkında, ahlak sistemlerinin ve anlam tanımlarının büyük kaynağı olan din alanına girmeden hiçbir tartışma yapılamaz. Bu yüzden, bilimsel fikirlerin diğer fikirler üzerindeki etkisine dair üç ders vermeden, Bilim ve din arasındaki ilişkiyi açık ve eksiksiz bir şekilde ele almadan yapamayacağımı düşünüyorum. Bunu yapmak için neden bir bahane uydurmam gerektiğini bile bilmiyorum. Bu yüzden böyle bir bahane uydurmaya devam etmeyeceğim. Ancak bilim ve din arasında bir çatışma olup olmadığı sorusunu tartışmaya başlamak istiyorum. Bilimden ne kastettiğimi aşağı yukarı açıkladım ve dinden ne kastettiğimi de size anlatmalıyım ki bu son derece zor, çünkü farklı insanlar farklı şeyler kastediyor. Ama burada bahsetmek istediğim tartışmada, sıradan, günlük, kiliseye giden türden bir dini kastediyorum, ona ait olan zarif teolojiyi değil, sıradan insanların dini inançlarına aşağı yukarı geleneksel bir şekilde inanma biçimini. Bilim ve din arasında, daha doğrusu dinin bu şekilde tanımlanmasında bir çatışma olduğuna inanıyorum. Ve konuyu tartışmayı kolaylaştıracak bir noktaya getirmek için, çok zor bir teolojik çalışma yapmaya çalışmak yerine, meseleyi çok net bir şekilde ortaya koyarak, zaman zaman ortaya çıktığını gördüğüm bir sorunu sunmak istiyorum. Dindar bir aileden gelen genç bir adam, diyelim ki üniversiteye gider ve bilim okur. Bilim eğitimi sonucunda, doğal olarak, çalışmalarının gerektirdiği gibi şüphe duymaya başlar. Yani önce şüphe duymaya başlar, sonra da belki de babasının tanrısına inanmamaya başlar. Tanrı derken, kişinin dua ettiği, yaratılışla bir ilgisi olan, belki de ahlaki değerler için dua ettiği türden kişisel bir tanrıyı kastediyorum. Bu olgu sık sık yaşanır. Bu, izole veya hayali bir durum değildir. Aslında, doğrudan istatistiklerim olmamasına rağmen, bilim insanlarının yarısından fazlasının babalarının tanrısına veya geleneksel anlamda tanrıya inanmadığına inanıyorum. Çoğu bilim insanı buna inanmıyor. Neden? Ne oluyor? Bu soruyu cevaplayarak, din ve bilim arasındaki ilişkinin sorunlarını en açık şekilde ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Peki, neden böyle? Üç olasılık var. Birincisi, genç adam bilim insanları tarafından eğitiliyor ve daha önce de belirttiğim gibi, onlar ateist ve bu yüzden kötülükleri öğretmenden öğrenciye sürekli olarak yayılıyor. Güldürdüğünüz için teşekkür ederim. Eğer bu bakış açısını benimserseniz, bence bu, din hakkında benim bildiğimden daha az bilim bildiğinizi gösteriyor. İkinci olasılık ise, az bilginin tehlikeli olduğu düşüncesiyle, Henüz biraz bilim öğrenen gencin her şeyi bildiğini sanması ve biraz daha olgunlaştığında tüm bunları daha iyi anlayacağını öne sürmektir. Ama ben böyle düşünmüyorum. Bence birçok olgun bilim insanı veya kendini olgun sayan ve dini inançlarını önceden bilmeseniz bile olgun olduklarına karar vereceğiniz insan Tanrı'ya inanmaz. Aslında, bence cevap tam tersidir. Her şeyi bildiğini düşünmez, ama birdenbire her şeyi bilmediğini fark eder. Olayın üçüncü açıklama olasılığı, genç adamın belki de bilimi doğru anlamadığı, bilimin Tanrı'nın varlığını çürütemeyeceği ve bilim ile dine olan inancın tutarlı olduğu yönündedir. Bilimin Tanrı'nın varlığını çürütemeyeceğine katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bilim ve dine olan inancın tutarlı olduğuna da katılıyorum. Tanrı'ya inanan birçok bilim insanı tanıyorum. Amacım hiçbir şeyi çürütmek değil. Tanrı'ya inanan çok sayıda bilim insanı var. Belki de geleneksel bir şekilde, tam olarak nasıl inandıklarını bilmiyorum. Ama Tanrı'ya olan inançları ve bilimdeki eylemleri tamamen tutarlı. Tutarlı, ama zor. Ve burada tartışmak istediğim şey, bu tutarlılığa ulaşmanın neden zor olduğu ve belki de bu tutarlılığa ulaşmaya çalışmanın değerli olup olmadığıdır. Hayal ettiğimiz genç adamın, bilim okurken karşılaşacağı iki zorluk kaynağı olduğunu düşünüyorum. Birincisi, şüphe etmeyi öğrenmesi, şüphe etmenin gerekli olduğunu, şüphe etmenin değerli olduğunu anlamasıdır. Bu yüzden her şeyi sorgulamaya başlar. Daha önce Tanrı var mı yok mu? Sorusu, Tanrı'nın varlığından ne kadar eminim? Sorusuna dönüşür. Artık daha öncekinden farklı, yeni ve incelikli bir sorunu vardır. Ne kadar emin olduğunu, mutlak kesinlik ile diğer taraftaki mutlak kesinlik arasındaki ölçekte inancını nereye koyabileceğini belirlemelidir. Çünkü bilgisinin belirsiz bir durumda olması gerektiğini ve artık mutlak olarak emin olamayacağını bilir. Karar vermesi gerekir. %50 ila 50 mi yoksa %97 mi? Bu çok küçük bir fark gibi görünse de, son derece önemli ve incelikli bir farktır. Elbette, insan genellikle doğrudan Tanrı'nın varlığından şüphe ederek başlamaz. Genellikle inancın diğer bazı ayrıntılarından, örneğin ahiret inancından veya İsa'nın hayatının bazı ayrıntılarından şüphe duyarak başlar. Ancak bu soruyu olabildiğince netleştirmek, açık olmak adına, basitleştireceğim ve doğrudan Tanrı'nın var olup olmadığı sorusuna geleceğim. Bu öz çalışmanın veya düşünmenin, ya da her neyse, sonucu genellikle Tanrı'nın var olduğuna dair neredeyse kesin bir sonuca varır. Öte yandan, çoğu zaman Tanrı'nın var olduğuna inanmanın neredeyse kesinlikle yanlış olduğu iddiasıyla da sonuçlanır. Şimdi, öğrencinin bilim okurken karşılaştığı ikinci zorluk, bir bakıma bilim ve din arasında bir çatışmadır. Çünkü bu, iki farklı şekilde eğitim aldığınızda ortaya çıkan insani bir zorluktur. Teolojik olarak ve yüksek felsefi düzeyde bir çatışma olmadığını savunabiliriz, ancak dindar bir aileden gelen genç bir adamın bilim okurken kendi içinde ve arkadaşlarıyla bazı tartışmalara girmesi, dolayısıyla bir tür çatışma yaşaması gerçeği de geçerlidir. Peki, bir tür çatışmanın ikinci kaynağı, bilimde öğrendiği gerçeklerle veya daha doğru bir ifadeyle kısmi gerçeklerle ilişkilidir. Örneğin, evrenin büyüklüğünü öğrenir. Evrenin büyüklüğü çok etkileyicidir, biz güneşin etrafında dönen minicik bir parçacık üzerindeyiz. Bu, bu galaksideki yüz milyarlarca güneşten sadece biridir ve bu galakside milyarlarca galaksiden biridir. Ve yine, insanın hayvanlarla ve bir yaşam biçiminin diğeri ile olan yakın biyolojik ilişkisini ve insanın uzun ve engin bir evrimsel dramada sonradan ortaya çıkan bir varlık olduğunu öğrenir. Geri kalan her şey onun yaratımı için sadece bir iskele olabilir mi? Ve yine, her şeyin değişmez yasalara göre inşa edilmiş gibi göründüğü atomlar vardır. Hiçbir şey bundan kaçamaz. Yıldızlar aynı maddeden yapılmıştır, hayvanlar aynı maddeden yapılmıştır ancak gizemli bir şekilde canlı görünmelerini sağlayacak kadar karmaşık bir şekilde. Evreni, insanın ötesinde, insan olmadan nasıl olacağını, uzun tarihinin büyük bir bölümünde olduğu gibi ve yerlerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi düşünmek büyük bir maceradır. Bu nesnel bakış açısına nihayet ulaşıldığında ve maddenin gizemi ve ihtişamı tam olarak anlaşıldığında, nesnel gözü tekrar madde olarak görülen insana çevirmek, yaşamı bu en derin evrensel gizemin bir parçası olarak görmek, çok nadir ve çok heyecan verici bir deneyim hissetmektir. Genellikle evrendeki bu atomun ne olduğunu, bu şeyi meraklı atomları anlamaya çalışmanın, anlamsızlığından duyulan kahkaha ve zevkle sonuçlanır, bu şey kendine bakar ve neden merak ettiğini merak eder. İşte bu bilimsel bakış açıları, belirsizlik içinde kaybolmuş, hayranlık ve gizemle sonuçlanır, ancak o kadar derin ve etkileyici görünürler ki, her şeyin Tanrı'nın insanın iyilik ve kötülük mücadelesini izlemesi için bir sahne olarak düzenlendiği teorisi yetersiz kalır. Bazıları bana az önce dini bir deneyimi anlattığımı söyleyecektir. Pekala, ne derseniz deyin. O halde, bu dilde şunu söyleyebilirim ki, genç adamın dini deneyimi öyle bir türdendir ki, kilisesinin dini bu tür bir deneyimi tanımlamak, kapsamak için yetersiz kalmaktadır. Kilisenin tanrısı yeterince büyük değildir. Belki de, herkesin farklı görüşleri var. Diyelim ki, öğrencimiz bireysel duaların duyulmadığı görüşüne varıyor. Tanrı'nın varlığını inkar etmeye çalışmıyorum. Sadece iki farklı bakış açısından eğitim almış insanların yaşadığı zorlukların kaynağını anlamanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla Tanrı'nın varlığını inkar etmek mümkün değil. Ama farklı yönlerden gelen iki farklı bakış açısını benimsemek zor. Öyleyse, bu öğrencinin özellikle zor bir öğrenci olduğunu ve bireysel duaların duyulmadığı sonucuna vardığını varsayalım. O zaman ne olur? O zaman şüphe mekanizması, şüpheleri, etik sorunlara yönelir. Çünkü aldığı eğitimde, dini görüşleri etik ve ahlaki değerlerin Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyordu. Şimdi eğer Tanrı belki yoksa, belki de etik ve ahlaki değerler yanlıştır. Ve çok ilginç olan şey, bunların neredeyse hiç bozulmadan kalmış olmasıdır. Dinine ait bazı ahlaki görüşlerin ve etik pozisyonların yanlış göründüğü bir dönem olmuş olabilir, Bunlar üzerinde düşünmek zorunda kalmış ve birçoğuna geri dönmüştür. Ancak ateist bilim insanı meslektaşlarım, ki bu tüm bilim insanlarını kapsamaz, çünkü elbette ben de aynı taraftayım, davranışlarından dindar olanlardan özellikle farklı olduklarını söyleyemem ve ahlaki duyguları, diğer insanlara dair anlayışları, insanlıkları ve benzeri şeyler hem inananlar hem de inanmayanlar için geçerli gibi görünüyor. Bana öyle geliyor ki… Etik ve ahlaki görüşler ile evrenin işleyişine dair teori arasında bir tür bağımsızlık var. Bilim, gerçekten de dinle ilgili birçok fikri etkiliyor, ancak ahlaki davranışları ve etik görüşleri çok güçlü bir şekilde etkilediğine inanmıyorum. Din birçok yönü olan bir alandır. Her türlü soruyu yanıtlar. Bununla birlikte, üç yönü vurgulamak istiyorum. Birincisi, şeylerin ne olduğunu, nereden geldiklerini, insanın ne olduğunu, Tanrı'nın ne olduğunu, Tanrı'nın hangi özelliklere sahip olduğunu ve benzeri şeyleri anlatır. Bu tartışma bağlamında, bunlara dinin metafiziksel yönleri demek istiyorum. Sonra da nasıl davranılması gerektiğini söylüyor. Törenler, ritüeller veya benzeri şeyler anlamında değil, genel olarak ahlaki bir şekilde nasıl davranılması gerektiğinden bahsediyorum. Buna dinin etik yönü diyebiliriz. Ve son olarak, insanlar zayıftır. Doğru davranış üretmek için doğru vicdandan daha fazlası gerekir. Ve ne yapmanız gerektiğini bildiğinizi düşünseniz bile, işleri istediğiniz gibi yapmadığınızı hepiniz biliyorsunuz. Ve dinin güçlü yönlerinden biri de ilham verici yönüdür, din, iyi davranmak için ilham verir. Sadece bu değil, sanatlara ve insanlığın diğer birçok faaliyetine de ilham verir. Dini bakış açısına göre, dinin bu üç yönü birbirine çok yakından bağlıdır. Her şeyden önce, genellikle şöyle bir şey söylenir, ahlaki değerler Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözü olmak, dinin etik ve metafizik yönlerini birbirine bağlar. Ve son olarak, bu da ilhamı besler. Çünkü Tanrı için çalışıyorsanız ve Tanrı'nın iradesine itaat ediyorsanız, bir şekilde evrenle bağlantılısınızdır. Eylemlerinizin daha büyük dünyada bir anlamı vardır ve bu da ilham verici bir yönüdür. Dolayısıyla bu üç yön çok iyi bütünleşmiş ve birbirine bağlıdır. Zorluk şudur ki, bilim bazen ilk iki kategoriyle, yani dinin etik ve metafizik yönleri ile çelişir. Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü ve güneşin etrafında dolandığı keşfedildiğinde büyük bir mücadele yaşandı. O dönemin dinine göre bu böyle olmamalıydı. Korkunç bir tartışma oldu ve sonuç olarak din, dünyanın evrenin merkezinde olduğu görüşünden geri adım attı. Ancak geri adımın sonunda dinin ahlaki bakış açısında hiçbir değişiklik olmadı. İnsanın hayvanlardan türemiş olma olasılığının yüksek olduğu bulunduğunda da büyük bir tartışma yaşandı. Çoğu din, bunun doğru olmadığı yönündeki metafiziksel görüşten bir kez daha geri adım attı. Sonuç olarak ahlaki görüşte belirgin bir değişiklik olmadı. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü görüyorsunuz. Evet. Peki bu bize diğer yanağımızı çevirmenin iyi olup olmadığını mı söylüyor? Bu metafiziksel yönlerle ilgili çatışma, gerçekler çatıştığı için iki kat daha zordur. Sadece gerçekler değil, ruhlarda çatışıyor. Güneşin dünyanın etrafında dönüp dönmediği konusunda zorluklar olduğu gibi, gerçeklere karşı ruh veya tutumda dinde bilimden farklıdır. Doğayı takdir etmek için gerekli olan belirsizlik Genellikle derin dini inançla ilişkilendirilen inançtaki kesinlik duygusuyla kolayca ilişkilendirilemez. Bilim insanının, çok derin dindar insanların sahip olduğu aynı inanç kesinliğine sahip olabileceğine inanmıyorum. Belki de olabilirler. Bilmiyorum, bence bu zor. Ama her halükarda, dinin metafiziksel yönlerinin etik değerlerle hiçbir ilgisi yok gibi görünüyor, ahlaki değerler bir şekilde bilimsel alanın dışında kalıyor. Tüm bu çatışmalar etik değeri etkilemiyor gibi görünüyor. Az önce etik değerlerin bilimsel alanın dışında olduğunu söyledim. Bunu savunmak zorundayım çünkü birçok insan tam tersini düşünüyor. Onlar, ahlaki değerler hakkında bilimsel olarak bazı sonuçlara varmamız gerektiğini düşünüyorlar. Bunun için birkaç nedenim var. Bakın, eğer iyi bir nedeniniz yoksa, birkaç nedeniniz olmalı. Bu yüzden ahlaki değerlerin bilimsel alanın dışında olduğunu düşünmem için dört nedenim var, birincisi, geçmişte çatışmalar vardı. Metafiziksel pozisyonlar değişti ve etik görüşler üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmadı. Dolayısıyla bir bağımsızlık olduğuna dair bir ipucu olmalı. İkinci olarak, en azından benim görüşüme göre, Hristiyan ahlakını uygulayan ve Mesih'in ilahlığına inanmayan iyi insanlar olduğunu zaten belirtmiştim. Bu arada, daha önce söylemeyi unuttuğum bir şey daha var, din konusunda dar görüşlü bir bakış açısına sahibim. Burada batı dinleri olmayan birçok dine mensup insan olduğunu biliyorum. Ancak bu kadar geniş bir konuda özel bir örnek vermek daha iyi olur ve Arap veya Budist veya her neyse, nasıl göründüğünü anlamak için bunu çevirmeniz gerekir. Üçüncüsü şu ki, bildiğim kadarıyla bilimsel kanıtların toplanmasında, Altın kuralın iyi olup olmadığına dair herhangi bir şey söyleyen bir yer yok gibi görünüyor. Bilimsel çalışmalara dayalı olarak bununla ilgili herhangi bir kanıtım yok. Son olarak, biraz felsefi bir argüman öne sürmek istiyorum. Bu konuda pek iyi değilim ama teorik olarak bilim ve ahlaki soruların neden birbirinden bağımsız olduğunu açıklamak için biraz felsefi bir argüman sunmak istiyorum. Ortak insan problemi, büyük soru her zaman bunu yapmalı mıyım? sorusudur. Bu bir eylem sorusudur. Ne yapmalıyım? Bunu yapmalı mıyım? Ve böyle bir soruyu nasıl cevaplayabiliriz? Bunu iki kısma ayırabiliriz. Bunu yaparsam ne olur diyebiliriz. Bu bana bunu yapıp yapmamam gerektiğini söylemez. Hala başka bir kısım daha var. O da peki bunun olmasını istiyor muyum? Başka bir deyişle ilk soru bunu yaparsam ne olur? En azından bilimsel araştırmaya açıktır. Aslında tipik bir bilimsel sorudur. Bu ne olacağını bildiğimiz anlamına gelmez. Aksine, ne olacağını asla bilemeyiz. Bilim çok ilkeldir, ama en azından bilim alanında bununla başa çıkmak için bir yöntemimiz var. Yöntem deneyin ve göründür. Bunu daha önce konuşmuştuk ve bilgileri biriktirin ve benzeri. Dolayısıyla bunu yaparsam ne olur? Sorusu tipik bir bilimsel sorudur. Ama bunun olmasını istiyor muyum? Sorusu nihai anda de, bilimsel değildir. Diyebilirsiniz ki, bunu yaparsam herkesin öleceğini görüyorum ve elbette bunu istemiyorum. Peki, insanların ölmesini istemediğinizi nereden biliyorsunuz? Görüyorsunuz, sonunda bir nihai yargıya varmalısınız. Başka bir örnek verebiliriz. Örneğin, bu ekonomik politikayı izlersem bir bunalım olacağını görüyorum ve elbette bir bunalım istemiyorum diyebilirsiniz. Durun. Bakın, sadece bunun bir bunalım olduğunu bilmek, onu istemediğiniz anlamına gelmez. O zaman, bundan elde edeceğiniz güç duygusunun, ülkenin bu yönde ilerlemesinin öneminin, acı çeken insanların maliyetinden daha iyi olup olmadığına karar vermeniz gerekir. Ya da belki bazı acı çekenler olacak, bazıları olmayacak. Dolayısıyla, en sonunda neyin değerli olduğuna, insanların değerli olup olmadığına, hayatın değerli olup olmadığına dair nihai bir yargıya varmak gerekir. Sonunda, ne olacağına dair argümanı daha da ileriye taşıyabilirsiniz, ancak nihayetinde evet, bunu istiyorum veya hayır, istemiyorum diye karar vermeniz gerekir. Ve buradaki yargı farklı bir niteliktedir. Sadece ne olacağını bilerek, nihayetinde sonuncu şeyi isteyip istemediğinizi bilmenin nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum. Bu nedenle, ahlaki sorulara bilimsel teknikle karar vermenin imkansız olduğuna ve bu iki şeyin birbirinden bağımsız olduğuna inanıyorum. Şimdi, dinin üçüncü yönü olan ilham verici yönüne değinmek istiyorum ve bu da beni hepinize sormak istediğim merkezi bir soruya getiriyor, çünkü cevabını bilmiyorum. Günümüzde ilham kaynağı, herhangi bir dinde güç ve teselli kaynağı, metafiziksel yönlerle yakından bağlantılıdır. Yani, ilham Tanrı için çalışmaktan, onun iradesine itaat etmekten ve benzeri şeylerden gelir. Şimdi, bu şekilde ifade edilen duygusal bağ, doğru yaptığınıza dair güçlü his, Tanrı'nın varlığına dair en ufak bir şüphe ifade edildiğinde zayıflar. Dolayısıyla, Tanrı'ya olan inanç belirsiz olduğunda, ilham almanın bu özel yöntemi başarısız olur. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Dinin çoğu insan için bir güç ve cesaret kaynağı olarak gerçek değerini korurken, aynı zamanda metafiziksel sisteme mutlak bir inanç gerektirmemek sorunu. Belki de bilimin asla karşı çıkmayacağı şekilde şeyleri ifade edecek bir metafiziksel din sistemi icat etmenin mümkün olabileceğini düşünüyorsunuz. Ama bence, bilinmeyene doğru ilerleyen, maceracı ve sürekli genişleyen bir bilimi ele alıp, Soruların cevaplarını önceden verip, ne yaparsanız yapın, er ya da geç bu tür cevapların bazılarının yanlış olduğunu görmemek mümkün değil. Dolayısıyla, metafiziksel yönlere mutlak bir inanç gerektirirseniz bir çatışmaya girmemek mümkün değil ve aynı zamanda, eğer bu konuda bazı şüphelerimiz varsa, dinin ilham kaynağı olarak gerçek değerini nasıl koruyacağımızı da anlamıyorum. Bu ciddi bir sorun. Bana göre Batı medeniyeti iki büyük mirasa sahiptir. Bunlardan biri bilimsel macera ruhudur. Bilinmeyene doğru bir macera, keşfedilebilmesi için bilinmeyen olarak kabul edilmesi gereken bir bilinmeyen, evrenin cevapsız gizemlerinin cevapsız kalması gerektiği talebi, her şeyin belirsiz olduğu anlayışı. Özetlemek gerekirse, aklın alçak gönüllülüğü. Diğer büyük miras ise Hristiyan etiğidir, sevgiye dayalı eylem, Tüm insanların kardeşliği, bireyin değeri, ruhun alçak gönüllülüğü. Bu iki miras mantıksal olarak, tamamen tutarlıdır. Ancak mantık her şey değildir. Bir fikri takip etmek için kalbe ihtiyaç vardır. İnsanlar dine geri dönüyorlarsa, neye geri dönüyorlar? Modern kilise, Tanrı'dan şüphe duyan bir adama teselli vermek için bir yer midir? Dahası, Tanrı'ya inanmayan birine mi? Modern kilise, bu tür şüphelerin değerine teselli ve cesaret vermek için bir yer midir? Şimdiye kadar, bu tutarlı miraslardan birini veya diğerini, diğerinin değerlerine saldıran bir şekilde korumak için güç ve teselli bulmadık mı? Bu kaçınılmaz mı? Batı medeniyetinin bu iki sütununu, tam güçle, karşılıklı olarak korkusuzca birlikte ayakta durabilmeleri için nasıl destekleyebiliriz? Bunu bilmiyorum. Ama sanırım bilim ve din arasındaki ilişki konusunda yapabileceğim en iyi şey bu. Din geçmişte de vardı, bugün de var ve dolayısıyla hem ahlaki bir kod kaynağı hem de bu koda uymak için bir ilham kaynağıdır. Bugün her zaman olduğu gibi uluslar arasında, özellikle de iki büyük taraf olan Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir çatışma görüyoruz. Ahlaki görüşlerimizden emin olmadığımız konusunda ısrar ediyorum. Farklı insanların doğru ve yanlış hakkındaki fikirleri farklıdır. Doğru ve yanlış hakkındaki fikirlerimizden emin değilsek, bu çatışmada nasıl seçim yapabiliriz? Çatışma nerede, ekonomik kapitalizm ile ekonominin devlet kontrolü arasında, hangi tarafın haklı olduğu kesin ve son derece önemli mi? Belirsiz kalmalıyız, kapitalizmin devlet kontrolünden daha iyi olduğundan oldukça emin olabiliriz, ancak kendi devlet kontrollerimiz de var. %52'lik bir oranımız var, bu da kurumlar vergisi kontrolüdür. Bir yanda genellikle ülkemizi temsil etmesi amaçlanan din, diğer yanda Rusları temsil etmesi gereken ateizm arasında tartışmalar var. İki bakış açısı sadece iki bakış açısı karar vermenin bir yolu yok. İnsan değerleri veya devletin değeri sorunu, devlete karşı işlenen suçlarla nasıl başa çıkılacağı sorusu farklı bakış açıları ancak belirsiz olabiliriz. Gerçek bir çatışmamız var mı? Belki de diktatörlük yönetiminin demokrasi ile karışıklığa doğru ve demokrasinin karışıklığının da biraz daha diktatörlük yönetimine doğru bir ilerlemesi söz konusu. Belirsizlik görünüşte çatışma olmadığı anlamına geliyor. Ne güzel, ama ben buna inanmıyorum. Bence kesin bir çatışma var. Bence Rusya, insan sorunlarının çözümünün bilindiğini, tüm çabaların devlet için olması gerektiğini söyleyerek tehlike arz ediyor. Çünkü bu, yenilik olmadığı anlamına geliyor. İnsan makinesinin potansiyelini, sürprizlerini, çeşitliliğini, zor sorunlara yeni çözümlerini, yeni bakış açılarını geliştirmesine izin verilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, kimsenin hükümet kurmayı veya yönetmeyi bilmediği fikri üzerine kurulmuştur. Sonuç, nasıl yönetileceğini bilmediğinizde bir yönetim sistemi icat etmektir. Ve bunu düzenlemenin yolu, yeni fikirlerin geliştirilebileceği, denenebileceği ve reddedilebileceği bir sisteme izin vermektir. Anayasa yazarları şüphenin değerini biliyorlardı. Örneğin, yaşadıkları çağda, bilim, belirsizliğin sonucu olan olasılıkları ve potansiyelleri, olasılık açıklığının değerini göstermek için yeterince gelişmişti. Emin olmamanız, bir gün başka bir yolun olabileceği anlamına gelir. Bu olasılık açıklığı bir fırsattır. Şüphe ve tartışma ilerleme için elzemdir. Bu açıdan Amerika Birleşik Devletleri hükümeti yeni, modern ve bilimseldir. Ama aynı zamanda her şey karma karışık. Senatörler eyaletlerindeki bir baraj için oylarını satıyor, tartışmalar heyecanlanıyor ve lobicilik azınlığın kendini temsil etme şansının yerini alıyor vesaire. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti pek iyi değil, ancak İngiltere hükümeti hariç Bugün yeryüzündeki en büyük hükümet, en tatmin edici, en modern hükümettir ama yine de pek iyi değildir. Rusya geri kalmış bir ülke. Ah, teknolojik olarak gelişmiş. Ben bilim ve teknoloji dediğim şey arasındaki farkı anlattım. Ne yazık ki, mühendislik ve teknolojik gelişmenin bastırılmış yeni fikirlerle bağdaşmadığı görünmüyor. En azından Hitler döneminde, yeni bir bilim gelişmediği halde roketler yapılmıştı ve Rusya'da da roketler yapılabilir. Bunu duyduğuma üzüldüm, ancak teknolojik gelişmenin, bilimin uygulamalarının özgürlük olmadan da devam edebileceği doğru. Rusya geri kalmış çünkü hükümet gücünün bir sınırı olduğunu öğrenmedi. Anglo-Saksonların büyük keşfi bunu düşünen tek halk onlar değildi. Ancak fikrin uzun mücadelesinin daha sonraki tarihine bakarsak hükümet gücünün bir sınırı olabileceğidir. Rusya'da fikirlerin özgür eleştirisi yok. Evet, Stalin karşıtlığını tartışıyorlar diyorsunuz. Sadece belirli bir biçimde, sadece belirli bir ölçüde, bundan faydalanmalıyız. Neden biz de Stalin karşıtlığını tartışmıyoruz? O beyefendi ile yaşadığımız tüm sorunları neden dile getirmiyoruz? Böyle bir şeyin kendi içinde büyümesine izin verebilen bir hükümetin tehlikelerini neden dile getirmiyoruz? Rusya içinde eleştirilen Stalin'i zemeye ile aynı anda Rusya içinde yaşanan davranışlar arasındaki benzerlikleri neden dile getirmiyoruz? Pekala, tamam, tamam. Şimdi, heyecanlanıyorum, anlıyor musunuz? Bu sadece bir duygu. Bunu yapmamalıyım, çünkü bunu daha bilimsel bir şekilde yapmalıyız. Tamamen rasyonel, önyargısız bir bilimsel argüman olduğuna inandırmadığım sürece sizi pek ikna edemem. Bu ülkeler hakkında çok az deneyimim var. Polonya'yı ziyaret ettim ve ilginç bir şey buldum. Polonyalılar elbette özgürlük seven insanlar ve Rusların etkisi altındalar. İstediğini yayınlayamıyorlar, ancak bir yıl önce orada bulunduğum sırada, garip bir şekilde istediklerini söyleyebiliyorlardı ama hiçbir şey yayınlayamıyorlardı. Bu yüzden çeşitli konularda kamuya açık yerlerde çok canlı tartışmalar oluyordu. Bu arada, Polonya hakkında hatırlanması gereken en çarpıcı şey, Almanya ile o kadar derin, o kadar korkutucu ve o kadar berbat bir deneyim yaşamış olmaları ki, bunu asla unutamıyorlar. Bu nedenle, dış ilişkilerdeki tüm tutumları, Almanya'nın yeniden yükselişinden duydukları korkuyla ilgili. Ve orada bulunduğum sırada, özgür ülkelerin bu tür bir şeyin o ülkede tekrar gelişmesine izin verecek bir politika izlemesinin ne kadar korkunç bir suç olacağını düşündüm. Bu nedenle Rusya'yı kabul ediyorlar. Bu nedenle, bana açıkladılar ki, görüyorsunuz, Ruslar kesinlikle Doğu Almanları baskı altında tutuyorlar. Doğu Almanların hiçbir şekilde nazilere sahip olamayacağı kesin. Ve Rusların onları kontrol edebileceğinden de şüphe yok. Dolayısıyla en azından bir tampon bölge mevcut. Bana garip gelen şey ise, bir ülkenin başka bir ülkeyi tamamen domine etmeden, orada yaşamadan koruyabileceğini ve güvence altına alabileceğini anlamamalarıydı. Bana söyledikleri diğer şey ise, farklı kişilerin beni sık sık kenara çekip, Polonya'nın Rusya'dan kurtulup kendi hükümetine sahip olması ve özgür olması durumunda, aşağı yukarı şu anki gibi devam edeceklerini söylemeleriydi. Ben de, ne demek istiyorsunuz? Şaşırdım, yani ifade özgürlüğünüz olmayacak mı demek istiyorsunuz? Dedim, hayır, tüm özgürlüklere sahip olacağız. Özgürlükleri seveceğiz, ancak ulusal sanayilerimiz olacak ve benzeri şeyler. Biz sosyalist fikirlere inanıyoruz. Şaşırdım çünkü sorunu bu şekilde anlamıyorum. Sorunu sosyalizm ve kapitalizm arasında değil, fikirlerin bastırılması ve özgür fikirler arasında görüyorum. Eğer özgür fikirler ve sosyalizm komünizmden daha iyi ise, bu kendiliğinden gerçekleşecektir ve herkes için daha iyi olacaktır. Ve eğer kapitalizm sosyalizmden daha iyi ise, o da kendiliğinden gerçekleşecektir. %52'ye ulaştık. Yani Rusya'nın özgür olmadığı herkesçe bilinen bir gerçek ve bunun bilimdeki sonuçları da oldukça açık. Bunun en iyi örneklerinden biri, edinilmiş özelliklerin yavrulara aktarılabileceğini savunan genetik teorisine sahip Lysinko'dur. Bu muhtemelen doğrudur. Ancak genetik etkilerin büyük çoğunluğu şüphesiz farklı bir türdedir ve germ plazması tarafından taşınır. Şüphesiz ki, bir tür özelliğin doğrudan, yani sitoplazmik kalıtım yoluyla bir sonraki nesle aktarıldığı birkaç örnek, bilinen birkaç küçük örnek vardır. Ancak asıl nokta genetik davranışın büyük bir bölümünün Wilson'un düşündüğünden farklı bir şekilde gerçekleşmesidir. Yani Rusya'yı mahvetti. Genetiğin yasalarını ve bilimin başlangıçlarını keşfeden büyük Mendel öldü. Sadece Batı ülkelerinde bu bilim devam ettirilebilir çünkü Rusya'da bu konuları analiz etmekte özgür değiller. Sürekli bizimle tartışmak ve karşı çıkmak zorundalar ve sonuç ilginç. Bu durum sadece bu olayda değil Aynı zamanda batıda bugün en aktif, en heyecan verici ve en hızlı gelişen bilim dalı olan biyoloji bilimini de durdurdu. Rusya'da hiçbir şey yapılmıyor. Aynı zamanda ekonomik açıdan böyle bir şeyin imkansız olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak yine de yanlış kalıtım ve genetik teorilerine sahip olmaları nedeniyle, Rusya'nın tarım biyolojisi geride kalmıştır. Hibrit mısırı doğru şekilde geliştiremiyorlar. Daha iyi patates çeşitleri geliştirmeyi bilmiyorlar. Eskiden biliyorlardı. Wilson'dan önce Rusya'da dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar büyük patates yumrusu koleksiyonları vardı. Ama bugün böyle bir şeye sahip değiller. Sadece Batı ile tartışıyorlar. Fizikte bir zamanlar sorunlar vardı. Son zamanlarda fizikçiler için büyük bir özgürlük söz konusu. %100 özgürlük değil elbette. Birbirleriyle tartışan farklı düşünce okulları var. Hepsi Polonya'da bir toplantıdaydı. Ve Polonya'daki inturizdin muadili olan Polorbis adlı kuruluş bir gezi düzenledi. Tabii ki, sınırlı sayıda oda vardı ve Rusları aynı odaya yerleştirme hatasını yaptılar. Aşağı indiler ve bağırdılar, 17 yıldır o adamla hiç konuşmadım ve onunla aynı odada olmak istemiyorum. Fiziğin iki ekolu var, iyiler ve kötüler var, bu gayet açık ve çok ilginç. Rusya'da harika fizikçiler var. Ancak fizik batıda çok daha hızlı gelişiyor ve bir süre orada iyi bir şey olacakmış gibi görünse de, olmadı. Bu, teknolojinin gelişmediği veya bu konuda bir şekilde geri kaldıkları anlamına gelmiyor, ancak bu tür bir ülkede fikirlerin gelişmesinin başarısızlığa mahkum olduğunu göstermeye çalışıyorum. Modern sanattaki son olaylar hakkında okudunuz. Polonya'dayken arka sokakların küçük köşelerinde modern sanat eserleri asılıydı. Ve Rusya'da da modern sanatın başlangıcı vardı. Modern sanatın değerinin ne olduğunu bilmiyorum. Yani her iki şekilde de. Ama Bay Kuruşşev böyle bir yeri ziyaret etti ve bu resmin bir eşeğin kuyruğuyla yapılmış gibi göründüğüne karar verdi. Benim yorumum şu ki, bunu bilmesi gerekirdi. Konuyu daha da somutlaştırmak için size Bay Nikrosov'un örneğini vereyim. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'yı gezmiş, eve döndüğünde gördüklerini yazmıştır. Eleştiren kişi, burjuva nesnelciliği için 50 ila 50 yaklaşımı nedeniyle onu kınamıştır. Bu bilimsel bir ülke mi? Rusların bir anlamda bilimsel oldukları fikrini nereden edindik? Çünkü devrimlerinin ilk günlerinde şimdikinden farklı fikirleri vardı, ama 50 ila 50 yaklaşımını benimsememek, yani dünyada var olanı anlamak için onu değiştirmemek, yani cehaleti sürdürmek için kör olmak bilimsel değildir. Sayın Nahrosov'a yönelik bu eleştiriye devam etmeden ve size daha fazlasını anlatmadan edemiyorum. Bu eleştiriyi, Ukrayna Komünist Partisi'nin birinci sekreteri olan Padgovni adında bir adam yaptı. Şöyle dedi, burada bize söylediniz ki, diğer adamın az önce konuştuğu bir toplantıdaydı, ancak ne söylediğini kimse bilmiyor çünkü yayınlanmadı. Ama eleştiri yayınlandı, burada bize sadece gerçeği, büyük gerçeği, Stalingrad siperlerinde uğruna savaştığınız gerçek gerçeği yazacağınızı söylediniz. Bu iyi olurdu. Hepimiz size bu şekilde yazmanızı tavsiye ediyoruz. Umarım öyle yapar. Konuşmanız ve desteklemeye devam ettiğiniz fikirler, küçük burjuva anarşisini andırıyor. Parti ve halk bunu asla hoş görmez ve hoş görmeyecektir. Siz, yoldaş Nahrosov, bunu çok ciddi bir şekilde düşünmelisiniz. Zavallı adam bunu nasıl ciddi bir şekilde düşünebilir ki? Kim küçük burjuva anarşisti olmayı ciddi olarak düşünebilir ki? Hem burjuva olan hem de anarşist olan yaşlı birini hayal edebiliyor musunuz? Ve aynı zamanda da bayağı mı? Bütün bunlar saçma. Bu nedenle, Bay Podgovni gibi insanlara karşı hepimizin gülmeyi ve alay etmeyi sürdürebileceğini ve aynı zamanda Bay Nikrosov'a cesaretine hayran olduğumuzu ve saygı duyduğumuzu bir şekilde iletmeye çalışabileceğimizi umuyorum. Çünkü insanlık için zamanın henüz çok başındayız. Geçmişte binlerce yıl var ve gelecekte bilinmeyen bir süre var. Her türlü fırsat ve her türlü tehlike var. İnsan daha önce fikirlerinin engellenmesi ile durduruldu. İnsan uzun süreler boyunca tıkandı. Buna tahammül etmeyeceğiz. Gelecek nesiller için özgürlük diliyorum şüphe etme, gelişme, yeni yollar bulma, sorunları çözme macerasına devam etme özgürlüğü. Neden sorunlarla boğuşuyoruz? Daha yolun başındayız. Sorunları çözmek için bolca zamanımız var. Tek hatamız, insanlığın aceleci gençliğinde cevabı bildiğimize, bunun doğru olduğuna, başka kimsenin başka bir şey düşünemeyeceğine karar vermemizdir. Ve tıkanırız, insanı, günümüz insanlarının sınırlı hayal gücüne hapsederiz. Biz o kadar zeki değiliz, aptalız, cahiliz, açık bir iletişim kanalı sürdürmeliyiz. Ben sınırlı hükümete inanıyorum, hükümetin birçok yönden sınırlı olması gerektiğine inanıyorum ve vurgulayacağım şey sadece entelektüel bir konu. Her şeyi aynı anda konuşmak istemiyorum. Küçük bir parçaya, entelektüel bir konuya değinelim. Hiçbir hükümetin bilimsel ilkelerin doğruluğuna karar verme veya araştırılacak soruların niteliğini herhangi bir şekilde belirleme hakkı yoktur. Hükümet, sanatsal eserlerin estetik değerini belirleyemez veya edebi ya da sanatsal ifade biçimlerini sınırlayamaz. Ekonomik, tarihi, dini veya felsefi doktrinlerin geçerliliği hakkında da hüküm veremez. Bunun yerine, vatandaşlarına karşı görevi, özgürlüğü korumak ve bu vatandaşların insanlığın daha da gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmalarına izin vermektir. Teşekkür ederim. 3. Bilim dışı çağ. John Dance konferanslarını vermek üzere davet edildiğimde, 3 konferans olacağını duyduğumda çok mutlu oldum, çünkü bu fikirler üzerinde uzun uzun düşünmüştüm ve kendimi sadece bir konferansta ifade etmek yerine, Fikirlerimi 3 konferansta yavaş ve dikkatli bir şekilde geliştirmek istiyordum. Sonuç olarak, fikirlerimi 2 konferansta yavaş ve dikkatli bir şekilde, tamamen geliştirdiğimi fark ettim. Aklımda tamamen tükenmiş, düzenli bir fikir kalmadı, ama dünyaya dair bir sürü rahatsız edici duygum var ve bunları açık, mantıklı ve anlamlı bir şekilde ifade edemedim. Dolayısıyla, 3 konferans vermek için zaten sözleşme imzaladığım için, yapabileceğim tek şey bu rahatsız edici duyguların karışımını, çok iyi organize etmeden sunmak. Belki bir gün, bunların hepsinin ardındaki gerçek ve derin nedeni bulduğumda, bu şey yerine tek bir mantıklı derste hepsini anlatabilirim. Ayrıca, eğer bir bilim insanı olduğum ve size verilen broşüre göre bazı ödüller kazandığım için daha önce söylediklerimin bazılarının doğru olduğuna inanmaya başladıysanız, Fikirlerin kendilerine bakıp doğrudan değerlendirmek yerine, yani, otoriteye karşı bir his besliyorsanız, bu gece bunu ortadan kaldıracağım. Bu dersi, benim gibi bir adamın ne kadar saçma sonuçlar ve nadir ifadeler ortaya atabileceğini göstermeye adıyorum. Bu nedenle, daha önce oluşturulmuş her türlü otorite imajını yok etmek istiyorum. Görüyorsunuz, cumartesi gecesi eğlence gecesidir ve bu. Sanırım doğru havayı yakaladım ve devam edebiliriz. Bir konferansa kimsenin inanamayacağı bir başlık vermek her zaman iyidir. Ya tuhaftır ya da tam olarak beklediğinizin tersidir. Ve elbette, bu bilim dışı çağ adını vermemizin nedeni de budur. Elbette, bilimselden kastınız teknolojinin uygulamaları ise, bunun bilimsel bir çağ olduğundan şüphe yok. Bugün her türlü bilimsel uygulamanın bize her türlü sorunu getirdiği gibi her türlü avantajı da sağladığı konusunda hiç şüphe yok. Bu anlamda kesinlikle bilimsel bir çağdır. Eğer bilimsel çağdan kastınız bilimin hızla geliştiği ve olabildiğince hızlı ilerlediği bir çağ ise, o zaman bu kesinlikle bilimsel bir çağdır. Son 200 yıldır bilimin gelişme hızı sürekli artıyor ve şimdi bu hızın zirvesine ulaşıyoruz. Özellikle biyolojik bilimlerde, en dikkat çekici keşiflerin eşiğindeyiz. Bunların ne olacağını size söyleyemem. Doğal olarak, heyecanda burada yatıyor. Ve bir taşı diğerinin altından çevirip yeni keşifler bulmanın verdiği heyecan, birkaç yüzyıldır aralıksız devam ediyor ve sürekli yükselen bir doruk noktası. Bu anlamda, kesinlikle bilimsel bir çağ. Elbette bir bilim insanı tarafından kahramanlık çağı olarak adlandırıldı. Başka kimse bilmiyor. Tarih bir gün bu çağa geriye dönüp baktığında, dünyanın çok azını bilmekten, daha önce bilinenden çok daha fazlasını bilmeye doğru bir dönüşümün, son derece dramatik ve dikkat çekici bir çağ olduğunu görecektir. Ama eğer bilim çağı derken, sanatta, edebiyatta, insanların tutum ve anlayışlarında ve benzeri alanlarda bilimin büyük rol oynadığı anlamında bir bilim çağı kastediyorsanız, bence bu hiç de bilimsel bir çağ değil. Bakın, örneğin Yunanların kahramanlık çağını ele alalım, askeri kahramanlar hakkında şiirler vardı. Orta çağın dini döneminde sanat doğrudan dinle ilgiliydi ve insanların hayata karşı tutumları kesinlikle dini görüşlerle yakından bağlantılıydı. Bu dini bir çağdı. Bu açıdan bakıldığında, bu bilimsel bir çağ değil. Şimdi, bilimsel olmayan şeylerin olması beni üzmüyor. Bu güzel bir kelime. Demek istediğim, endişelendiğim şey bilimsel olmayan şeylerin olması değil. Bir şeyin bilimsel olmaması kötü bir şey değil, bunda yanlış bir şey yok. Sadece bilimsel değil, ve bilimsel olmak, elbette, deneme yanılma yoluyla anlayabileceğimiz şeylerle sınırlıdır. Örneğin, günümüz gençlerinin mor insan yiyenler ve av köpekleri hakkında şarkılar söylemesinin saçmalığı var. Eğer biz eski düz ayaklı fulugi ve fuloy fuloy veya müzik aşağı ve etrafına iner tarzına aitsek, bunu hiç eleştiremeyiz. Gel, Josephine, uçan makinemde diye şarkı söyleyen annelerin oğulları, seni içine yavaş bir gemiye bindirmek istiyorum kadar modern geliyor kulağa. Yani hayatta, neşede, duyguda, insan zevklerinde ve uğraşlarında, edebiyatta ve benzerlerinde bilimsel olmaya gerek yok, bilimsel olmak için hiçbir sebep yok. İnsan rahatlamalı ve hayatın tadını çıkarmalı. Eleştiri bu değil, mesele bu değil. Ama biraz durup düşünürseniz, bilimsel olmayan ve gereksiz yere var olan, çoğunlukla önemsiz birçok şey olduğunu göreceksiniz. Örneğin, burada arkada ayakta duran insanlar olmasına rağmen, önde fazladan koltuklar var. Sınıflardan birinde öğrencilerle konuşurken, bir adam bana şu soruyu sordu, bilimsel bilgilerle çalışırken edindiğiniz ve diğer bilgilerle çalışırken de faydalı olabileceğini düşündüğünüz herhangi bir tutum veya deneyim var mı? Bu arada, dünyanın ne kadarının mantıklı, rasyonel ve bilimsel olduğunu en sonda söyleyeceğim. Çok büyük bir kısmı, bu yüzden önce sadece kötü kısımlarını ele alacağım. Daha eğlenceli, sonra da en sonda yumuşatacağız. Ve ben de bunu, dünyadaki bilim dışı olduğunu düşündüğüm her şeyi tartışmak için güzel bir düzenleme yöntemi olarak benimsedim. Bu nedenle, bir fikri değerlendirmeye çalışırken kullanılan bazı küçük püf noktalarını tartışmak istiyorum. Bilimlerde, diğer alanlarda mümkün olmayabilecek bir avantaja sahibiz, fikri nihayetinde deneylere dayandırabiliriz. Ancak yine de, şeyleri değerlendirmenin bazı yolları, bazı deneyimler şüphesiz başka alanlarda da faydalıdır. Bu yüzden birkaç örnekle başlıyorum. Birincisi, bir adamın ne hakkında konuştuğunu bilip bilmediği, söylediklerinin bir temeli olup olmadığıyla ilgili. Ve kullandığım numara çok basit. Ona zekice sorular sorarsanız yani, konuya ilişkin derinlemesine, ilgili, dürüst, açık sözlü, doğrudan sorular sorarsanız ve tuzak sorular sormazsanız o zaman hemen tıkanır. Bu, bir çocuğun saf sorular sormasına benziyor. Saf ama ilgili sorular sorarsanız, dürüst bir adamsa, kişi neredeyse anında cevabı bilemez. Bunu anlamak önemlidir. Ve bence dünyanın bilimsel olmayan bir yönünü örnek verebilirim ki, daha bilimsel olsa muhtemelen çok daha iyi olurdu. Bu, siyasetle ilgili. Diyelim ki iki politikacı başkanlık için yarışıyor ve biri tarım bölümünden geçiyor ve ona tarım sorunu hakkında ne yapacaksınız? diye soruluyor ve hemen biliyor bam bam bam. Şimdi sırada gelen diğer kampanyacıya gidiyor. Tarım sorunu hakkında ne yapacaksınız? Şey, bilmiyorum. Eskiden generaldim ve tarım hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ama bana kalırsa çok zor bir sorun olmalı. Çünkü insanlar 12, 15, 20 yıldır bununla boğuşuyor ve insanlar tarım sorununu nasıl çözeceklerini bildiklerini söylüyorlar. Ve gerçekten zor bir sorun olmalı. Bu yüzden tarım sorununu çözmeyi düşündüğüm yol, bu konuda bilgisi olan birçok insanı etrafıma toplamak, bu sorunla ilgili daha önce edindiğimiz tüm deneyimlere bakmak, belirli bir süre üzerinde çalışmak ve sonra da makul bir şekilde bir sonuca varmaktır. Şimdi, size önceden hangi sonuca varacağımı söyleyemem, ancak kullanmaya çalışacağım bazı ilkeleri verebilirim, bireysel çiftçiler için işleri zorlaştırmamak, Özel sorunlar varsa bunların üstesinden gelmenin bir yolunu bulmak, ve benzeri, ve benzeri, ve benzeri. Şimdi, böyle bir adam bu ülkede asla bir yere varamaz diye düşünüyorum. Zaten hiç denenmedi de, bu, halkın zihniyetinde var. Bir cevaba ihtiyaç duyduklarını ve cevap veren birinin cevap vermeyen birinden daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Oysa gerçek şu ki, çoğu durumda durum tam tersi. Ve bunun sonucu olarak, siyasetçi mutlaka bir cevap vermek zorunda kalıyor. Ve bunun sonucu olarak, siyasi vaatler asla tutulamıyor. Bu mekanik bir gerçek, imkansız. Bunun sonucu olarak, kimse seçim vaatlerine inanmıyor. Ve bunun sonucu olarak, siyasete genel bir küçümseme, sorunları çözmeye çalışan insanlara genel bir saygısızlık ve benzeri durumlar ortaya çıkıyor. Her şey en başından beri, belki de bu basit bir analiz, ortaya çıkıyor. Her şey, belki de, halkın tutumunun cevaba ulaşmanın bir yolunu bulan bir adam bulmak yerine, cevabı bulmaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Şimdi bilimlerde karşımıza çıkan başka bir konuya geçelim, genel fikirlerin her birine sadece bir veya iki örnek vereceğim ve bu da belirsizlikle nasıl başa çıkılacağıdır. Belirsizlik fikirleri hakkında çok şaka yapılmıştır. Size, belirsiz olsanız bile bazı şeylerden oldukça emin olabileceğinizi, ortada kalmak zorunda olmadığınızı, hatta hiç ortada kalmamanız gerektiğini hatırlatmak isterim. İnsanlar bana, ''Peki, doğru ve yanlışı bilmiyorsanız çocuklarınıza nasıl öğretebilirsiniz?'' diyorlar. ''Çünkü ben doğru ve yanlıştan oldukça eminim. Tamamen emin değilim, bazı deneyimler fikrimi değiştirebilir. Ama onlara ne öğretmeyi beklediğimi biliyorum.'' Ancak elbette bir çocuk ona öğrettiğiniz şeyi öğrenmeyecektir. Biraz teknik bir konuya değinmek istiyorum. Ama bu, belirsizlikle nasıl başa çıkacağımızı anlamamız gerektiği ile ilgili. Bir şey neredeyse kesinlikle yanlış olmaktan neredeyse kesinlikle doğru olmaya nasıl geçer? Deneyim nasıl değişir? Deneyimle birlikte kesinliğinizdeki değişiklikleri nasıl ele alırsınız? Ve bu teknik olarak oldukça karmaşık. Ama oldukça basit, idealize edilmiş bir örnek vereceğim. Bir şeyin nasıl gerçekleşeceğine dair iki teoriniz olduğunu varsayıyoruz, bunlara Teori A ve Teori B diyeceğiz. Şimdi işler karmaşıklaşıyor. Teori A ve Teori B, herhangi bir gözlem yapmadan önce, bir nedenden dolayı, yani geçmiş deneyimleriniz, diğer gözlemleriniz, sezgileriniz ve benzeri nedenlerle, Teori A'ya Teori B'den çok daha fazla güvendiğinizi varsayalım. Ama gözlemleyeceğiniz şeyin bir test olduğunu varsayalım. Teori A'ya göre hiçbir şey olmamalı. Teori Bu'ye göre ise maviye dönmeli. Gözlemi yapıyorsunuz ve yeşilimsi bir renge dönüyor. Sonra Teori A'ya bakıp çok düşük bir olasılık diyorsunuz ve Teori Bu'ye dönüp maviye dönmesi gerekirdi ama yeşilimsi bir renge dönmesi de imkansız değildi diyorsunuz. Dolayısıyla bu gözlemin sonucu, Teori A'nın zayıflaması ve Teori B'nin güçlenmesidir. Ve daha fazla test yapmaya devam ederseniz, B teorisi olasılığı artar. Bu arada, aynı testi tekrar tekrar yapmak doğru değildir. Kaç kez bakarsanız bakın ve hala yeşilimsi görünüyorsa, henüz kararınızı vermemişsiniz demektir. Ancak A teorisi ile B teorisi arasında farklılık gösteren birçok başka şey bulursanız, bunların büyük bir kısmını biriktirerek B teorisi olasılığı artar. Örnek, diyelim ki Las Vegas'tayım. Ve bir zihin okuyucuyla, ya da daha doğrusu zihin okuyucu olmadığını, daha teknik olarak telekineziye sahip olduğunu iddia eden bir adamla karşılaşıyorum, bu da sadece düşünce gücüyle nesnelerin davranışlarını etkileyebildiği anlamına geliyor. Bu adam yanıma geliyor ve diyor ki, bunu size göstereceğim, rulet masasının önünde duracağız ve her atışta siyah mı yoksa kırmızı mı geleceğini size önceden söyleyeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunun için hangi sayıyı seçtiğinizin bir önemi yok. Doğada ve fizikte edindiğim deneyimlerden dolayı zihin okuyuculara karşı önyargılıyım. Eğer insanın atomlardan oluştuğuna inanıyorsam ve atomların birbirleriyle etkileşim biçimlerinin çoğunu biliyorsam, zihindeki mekanizmaların topu doğrudan etkileyebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla, diğer deneyimlerimden ve genel bilgilerimden yola çıkarak, zihin okuyuculara karşı güçlü bir önyargım var milyonda bir ihtimalle, şimdi başlıyoruz, zihin okuyucu siyah olacağını söylüyor, siyah, zihin okuyucu kırmızı olacağını söylüyor, kırmızı, zihin okuyuculara inanıyor muyum, hayır, olabilir, zihin okuyucu siyah olacağını söylüyor, siyah, zihin okuyucu kırmızı olacağını söylüyor, kırmızı, terliyorum, bir şey öğrenmek üzereyim, diyelim ki bu on kez devam ediyor, Şimdi, bunun 10 kez tesadüfen olması mümkün, ancak olasılık binde bir. Bu nedenle, şimdi bir zihin okuyucunun gerçekten bunu yapıyor olma olasılığının, zihin okuyucu olmama olasılığının binde bir olduğu sonucuna varmalıyım, ama daha önce milyonda birdi. Ama 10 tane daha alırsam, görüyorsunuz, beni ikna edecek. Tam olarak değil. Her zaman alternatif teorilere izin vermek gerekir. Daha önce bahsetmem gereken başka bir teori daha var. Rulet masasına doğru giderken, aklımdan sözde zihin okuyucu ile masadaki insanlar arasında bir işbirliği olabileceği ihtimali geçti. Bu mümkün, gerçi bu adamın Filamingo kulübü ile hiçbir bağlantısı yok gibi görünüyor, bu yüzden bunun olma ihtimalinin 101'e 1 olduğunu düşünüyorum. Ancak, 10 kez şanslı bir şekilde kazandıktan sonra, zihin okumaya karşı olan önyargım nedeniyle, bunun bir işbirliği olduğu sonucuna vardım. 11'e 1 Kazadan ziyade işbirliği olma ihtimali 11'e 1, ama işbirliğinin olmama ihtimalinden daha yüksek olma ihtimali hala 10.000'e 10 1. Eğer hala bu korkunç önyargıya sahipsem ve şimdi bunun bir işbirliği olduğunu iddia ediyorsam, bana zihin okuyucu olduğunu nasıl kanıtlayacak? Neyse, başka bir test yapabiliriz. Başka bir kulübe gidebiliriz. Başka testlerde yapabiliriz. Zar alabilirim. Bir odaya oturup deneyebiliriz. Devam edip tüm alternatif teorilerden kurtulabiliriz. O zihin okuyucunun o rulet masasının önünde sonsuza dek durmasının hiçbir faydası olmayacak. Sonucu tahmin edebilir, ama ben sadece bunun bir işbirliği olduğu sonucuna varıyorum. Ama yine de başka şeyler yaparak zihin okuyucu olduğunu kanıtlama fırsatı var. Şimdi diyelim ki başka bir kulübe gidiyoruz ve işe yarıyor, bir başkasına daha gidiyoruz ve o da işe yarıyor. Zar alıyorum ve işe yarıyor. Onu eve götürüyorum ve bir rulet çarkı yapıyorum, o da işe yarıyor. Ne sonuç çıkarıyorum? Zihin okuyucu olduğu sonucuna varıyorum. Ve bu bir yol, ama elbette kesinlik değil. Belli olasılıklarım var, tüm bu deneyimlerden sonra, belli olasılıklarla gerçekten zihin okuyucu olduğu sonucuna varıyorum. Ve şimdi, yeni deneyimler arttıkça, ağzınızın köşesinden görünmeden üflemenin bir yolu olduğunu keşfedebilirim ve benzeri. Ve bunu keşfettiğimde, olasılıklar tekrar değişir ve belirsizlikler her zaman kalır. Ama uzun bir süre boyunca, bir dizi testle, zihin okumanın gerçekten var olduğu sonucuna varmak mümkündür. Eğer varsa, son derece heyecanlanırım, çünkü daha önce bunu beklemiyordum. Bilmediğim bir şeyi öğrendim ve bir fizikçi olarak bunu bir doğa olayı olarak araştırmak isterim. Topa olan uzaklığına bağlı mı? Araya cam, kağıt veya başka malzemeler koyarsanız ne olur? Manyetizmanın ne olduğu, elektriğin ne olduğu gibi tüm bu şeyler bu şekilde ortaya çıkarıldı. Ve zihin okumanın ne olduğu da yeterince deney yapılarak analiz edilebilir. Neyse, bu belirsizlikle nasıl başa çıkılacağına ve bir şeye bilimsel olarak nasıl bakılacağına dair bir örnek. Zihin okumaya karşı milyonda bir oranında önyargılı olmak, bir adamın zihin okuyucu olduğuna asla ikna olamayacağınız anlamına gelmez. Bir adamın zihin okuyucu olduğuna asla ikna olamayacağınız tek yol iki şeyden biridir, ya sınırlı sayıda deneyle sınırlısınız ve o size daha fazla deney yapmanıza izin vermiyor, ya da baştan beri bunun kesinlikle imkansız olduğuna dair sonsuz derecede önyargılısınız. Şimdi, bilimde işe yarayan ve muhtemelen diğer alanlarda da bir ölçüde işe yarayacak olan, bir nevi doğruluk testi örneği daha verelim, eğer bir şey gerçekten doğruysa, gözlemlere devam edip gözlemlerin etkinliğini artırırsanız, etkiler daha belirgin hale gelir. Daha az belirgin değil, yani, eğer gerçekten orada bir şey varsa ve cam buğulu olduğu için iyi göremiyorsanız ve camı parlatıp daha net bakarsanız, o şeyin orada olduğu daha belirgin hale gelir, daha az değil. Bir örnek vereyim, sanırım Virginia'da bir profesör, zihinsel telepati, yani zihin okuma gibi bir konu üzerine yıllarca birçok deney yaptı. İlk deneylerinde oyun, üzerinde çeşitli tasarımlar bulunan bir kart seti kullanmaktı, muhtemelen bunların hepsini biliyorsunuzdur. Çünkü kartlar satılıyordu ve insanlar bu oyunu oynardı, ve siz, bir başkası düşünürken, Kartın daire mi yoksa üçgen mi olduğunu tahmin ederdiniz. Siz oturup kartı görmezdiniz, o ise kartı görür ve düşünürdü, siz de ne olduğunu tahmin ederdiniz. Bu araştırmaların başında çok dikkat çekici etkiler buldu. Ortalama olarak sadece 5 kartı doğru tahmin etmesi gerekirken 10 ila 15 kartı doğru tahmin eden insanlar buldu. Hatta daha da fazlası, tüm kartları %100'e yakın bir doğrulukla inceleyenler de vardı. Mükemmel zihin okuyucuları, birçok kişi bir dizi eleştiri dile getirdi. Örneğin, başarısız olan tüm vakaları saymamış olması ve sadece başarılı olan birkaç vakayı ele alması, dolayısıyla istatistik yapmanın imkansız hale gelmesi bunlardan biriydi. Ayrıca, sinyallerin kasıtlı veya kasıtsız olarak birinden diğerine iletildiğine dair çok sayıda açık ipucu vardı. İnsanlar tarafından teknikler ve istatistiksel yöntemler hakkında çeşitli eleştiriler yapıldı. Bu nedenle teknik geliştirildi. Sonuç olarak, ortalama 5 kart olması gerekirken, çok sayıda testte ortalama 6,5 kart çıktı. Hiçbir zaman 10, 15 veya 25 kart gibi bir sonuç elde edilmedi. Bu nedenle, ilk deneylerin yanlış olduğu ortaya çıktı. İkinci deneyler, ilk deneyde gözlemlenen olayın var olmadığını kanıtladı. Ortalama olarak beş yerine altı buçuk elde etmemiz, zihinsel telepati diye bir şeyin var olabileceği, ancak çok daha düşük bir seviyede olabileceği yeni bir olasılığı ortaya çıkarıyor. Bu farklı bir fikir, çünkü eğer bu şey gerçekten daha önce var olsaydı, deney yöntemleri geliştirilmiş olsa bile olay hala var olurdu. Hala 15 kart olurdu. Neden altı buçuk'a düştü? Çünkü teknik geliştirildi. Şimdi hala 6.5, istatistik ortalamasından biraz daha yüksek ve çeşitli insanlar bunu daha incelikli bir şekilde eleştirdi ve sonuçları açıklayabilecek birkaç küçük etki daha fark etti. Profesöre göre, testler sırasında insanların yorulduğu ortaya çıktı. Kanıtlar, ortalama anlaşma sayısının biraz daha düşük olduğunu gösterdi. Peki, düşük vakaları çıkarırsanız? İstatistik yasaları işe yaramaz ve ortalama 5'ten biraz daha yüksek olur, vesaire. Yani eğer adam yorgunsa, son 2 veya 3'ü atılmış olur. Bu tür şeyler daha da geliştirildi. Sonuçlar, zihinsel telepatinin hala var olduğunu, ancak bu sefer ortalama 5.1 olduğunu ve bu nedenle 6.5'i gösteren tüm deneylerin yanlış olduğunu gösterdi. Peki ya 5? Sonsuza kadar devam edebiliriz. Ancak önemli olan, deneylerde her zaman ince ve bilinmeyen hataların olmasıdır. Ancak zihinsel telepati araştırmacılarının varlığını kanıtladığına inanmamamın nedeni, teknikler geliştirildikçe fenomenin zayıflamasıdır. Kısacası, sonraki deneyler her durumda önceki deneylerin tüm sonuçlarını çürüttü. Bu şekilde hatırlarsanız, durumu anlayabilirsiniz. Elbette, zihinsel telepati ve benzeri şeylere karşı, 19. yüzyılda spiritualizm ve her türlü hokus pokusun mistik işinde ortaya çıkması nedeniyle, önemli ölçüde ön yargı olmuştur. Ön yargılar bir şeyi kanıtlamayı zorlaştırma eğilimindedir, ancak bir şey var olduğunda, yine de çoğu zaman kendini ortaya çıkarabilir. İlginç örneklerden biri de hipnoz fenomeni. İnsanları hipnozun gerçekten var olduğuna ikna etmek çok zor oldu. Her şey, insanları küvetlerin etrafına oturtup borulara tutunmalarını sağlayarak histeriden kurtaran Bay Mesmer ile başladı. Ancak fenomenin bir parçası da daha önce varlığı bilinmeyen hipnotik bir fenomendi. Bu başlangıçtan yola çıkarak, insanların yeterince deney yapması için yeterince dikkat etmelerini sağlamanın ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Neyse ki hipnos fenomeni, tuhaf başlangıçlarına rağmen şüphe götürmez bir şekilde ortaya çıkarıldı ve kanıtlandı. Yani insanların önyargılı olduğu şey tuhaf başlangıçlar değil. Başlangıçta önyargılılar, ancak araştırmadan sonra fikirlerini değiştirebiliyorlar. Aynı genel fikrin bir diğer ilkesi de, tanımladığımız etkinin bir tür kalıcılığa veya istikrara sahip olması gerektiğidir. Yani bir olgu üzerinde deney yapmak zorsa, Birçok açıdan bakıldığında, az çok aynı olan bazı yönleri olmalıdır. Örneğin, uçan daireler konusuna gelirsek, uçan daireleri gözlemleyen neredeyse herkesin önceden ne görmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmedikleri sürece farklı bir şey görmesi gibi bir zorlukla karşılaşırız. Dolayısıyla uçan dairelerin tarihi, turuncu ışık topları, yerde seken mavi küreler, kaybolan gri sisler, havaya karışan ipekse akıntılar teneke, yuvarlak, düz şeyler ve içlerinden çıkan, insana benzeyen garip şekilli nesnelerden oluşur. Doğanın karmaşıklığına ve yeryüzündeki yaşamın evrimine dair biraz olsun bilginiz varsa, yaşamın sahip olabileceği muazzam çeşitlilikteki biçimleri anlayabilirsiniz. İnsanlar hava olmadan yaşamın var olamayacağını söyler, ancak su altında var olur, hatta denizde başlamıştır. Hareket edebilmeniz ve sinir sistemine sahip olmanız gerekir. Bitkilerin sinir sistemi yoktur. Var olan yaşam çeşitliliğini birkaç dakika düşünün. Ve sonra, uçan daireden çıkan şeyin, kimsenin tarif ettiği gibi bir şeye benzemeyeceğini görürsünüz. Çok düşük bir ihtimal. Uçan dairelerin, bu çağda, daha önce bir kargaşa yaratmadan buraya gelmesi çok düşük bir ihtimal. Neden daha önce gelmediler? Bir yerden bir yere seyahat etme olasılığını takdir edecek kadar bilimselleşmeye başladığımız anda, uçan daireler ortaya çıkıyor. Uçan dairelerin Venüs'ten geldiğine dair bazı şüpheleri, hatta önemli şüpheleri ortaya koyan, eksik nitelikte çeşitli argümanlar var, o kadar çok şüphe var ki, çok sayıda ve çok hassas deneye ihtiyaç duyulacak ve gözlemlenen olayın özelliklerinin tutarlılık ve kalıcılık eksikliği, orada olmadığını gösteriyor. Büyük olasılıkla, eğer durum netleşmeye başlamazsa, daha fazla dikkat etmeye değmez. Birçok insanla uçan daireler hakkında tartıştım. Bu arada, bilim insanı olmamın insanlarla temas kurmadığım anlamına gelmediğini açıklamalıyım. Sıradan insanlarla, onların nasıl olduklarını biliyorum. Las Vegas'a gidip şov kızlarıyla, kumarbazlarla falan konuşmayı severim. Hayatımda çok şey yaşadım, bu yüzden sıradan insanları tanıyorum. Neyse, plajda insanlarla uçan daireler hakkında tartışmak zorundayım, biliyorsunuz. Ve şu beni ilgilendirdi, sürekli bunun mümkün olduğunu savunuyorlar. Ve bu doğru, mümkün, sorunun, bunun mümkün olup olmadığını değil, olup olmadığını göstermek olduğunu anlamıyorlar. Muhtemelen olup olmadığını, olup olamayacağını değil. Bu da beni fikirlere yönelik dördüncü tutuma getiriyor, sorun, neyin mümkün olduğu değil. Sorun bu değil. Sorun, neyin olası olduğu, neyin gerçekleştiği. Bunun uçan daire olabileceğini tekrar tekrar kanıtlamanın bir faydası yok. Mars istilasından endişe etmemiz gerekip gerekmediğini önceden tahmin etmeliyiz. Bunun uçan daire olup olmadığı, makul olup olmadığı, muhtemel olup olmadığı konusunda bir yargıya varmalıyız. Ve bunu, sadece mümkün olup olmadığına değil, çok daha fazla deneyime dayanarak yapıyoruz. Çünkü mümkün olan şeylerin sayısı ortalama birey tarafından tam olarak anlaşılmıyor. Ve o zaman, mümkün olan şeylerin kaçının gerçekleşmediği de onlara açık değil. Mümkün olan her şeyin gerçekleşmesinin imkansız olduğu da açık değil. Ve çok fazla çeşitlilik var. Bu yüzden muhtemelen mümkün olduğunu düşündüğünüz her şey doğru değil. Aslında bu, fizik teorilerinde genel bir prensiptir, bir insan ne düşünürse düşünsün, neredeyse her zaman yanlıştır. Yani fizik tarihinde doğru olduğu kanıtlanmış 5 ya da 10 teori var ve biz de bu teorilerin doğru olmasını istiyoruz. Ama bu her şeyin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Bunu zamanla öğreneceğiz. Olası olanı bulmaya çalışmanın muhtemel olanı bulmakla karıştırıldığı bir örneğe bakacak olursak, Rahibe Seaton'ın Aziz ilan edilmesini ele alabiliriz. Birçok insan için çok sayıda iyi iş yapmış aziz bir kadındı. Bunda hiç şüphe yok, affedersiniz, bunda çok az şüphe var. Ve zaten Erdemlerin kahramanlığını sergilediği ilan edildi. Katolik sisteminde azizleri belirleme aşamasında, bir sonraki soru mucizeleri değerlendirmektir. Dolayısıyla, bir sonraki sorunumuz onun mucize gerçekleştirip gerçekleştirmediğine karar vermektir. Akut dösemiğe yakalanmış bir kız vardı ve doktorlar onu nasıl iyileştireceklerini bilmiyorlardı. Ailenin son dakikalarındaki sıkıntı ve zorluklar içinde birçok şey denendi, farklı ilaçlar, her türlü şey. Bunlar arasında, Rahibe Sita'nın kemiğine dokunan bir kurdeleyi kızın çarşafına tutturmak ve yüzlerce insanın onun sağlığı için dua etmesini sağlamak da vardı. Ve sonuç olarak hayır, sonuç değil Lösemi'den iyileşti. Bu olayı araştırmak için özel bir mahkeme kuruldu. Çok resmi, çok dikkatli, çok bilimsel. Her şey tam olması gerektiği gibi olmalı. Her soru çok dikkatli sorulmalı. Sorulan her şey çok dikkatli bir şekilde bir kitaba yazılıyor. Bin sayfa yazı var, Vatikan'a ulaştığında İtalyanca'ya çevrildi. Özel iplerle sarılmış, vesaire ve mahkeme, davadaki doktorlara bunun nasıl bir şey olduğunu soruyor. Ve hepsi, başka bir vaka olmadığını, bunun tamamen alışılmadık bir durum olduğunu, daha önce hiçbir zaman bu tür lösemiye sahip birinin hastalığının bu kadar uzun süre durmadığını kabul etti. Bitti. Doğru, ne olduğunu bilmiyoruz. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Bir mucize olması mümkündü. Soru, bir mucize olması mümkün olup olmadığı değil. Sadece bir mucize olma olasılığının olup olmadığı. Ve mahkemenin sorunu, bunun bir mucize olma olasılığının olup olmadığını belirlemektir. Rahibe Sita'nın bununla bir ilgisi olup olmadığını belirlemektir. Ah, evet, vardı. Roma'da. Bunu nasıl başardıklarını öğrenemedim ama meselenin özü bu. Soru şu ki, iyileşmenin Rahibe Sita'nın dualarıyla ilişkili bir süreçte bir ilgisi var mıydı? Böyle bir soruyu cevaplamak için, çeşitli hastalık durumlarındaki çeşitli insanların iyileşmesi için Rahibe Sita'na dua edilen tüm vakaları toplamak gerekir. Daha sonra, bu insanların iyileşme başarısını, bu tür duaların edilmediği insanların ortalama iyileşme başarısıyla karşılaştırmak gerekir ve bu böyle devam eder. Bu, dürüst ve doğrudan bir yöntemdir ve bunda dürüst olmayan veya kutsal değerlere saygısızlık içeren hiçbir şey yoktur. Çünkü eğer bir mucize ise, geçerliliğini koruyacaktır. Ve eğer bir mucize değilse, bilimsel yöntem onu çürütecektir. Tıp okuyan ve insanları iyileştirmeye çalışan kişiler, bulabildikleri her yöntemle ilgilenirler. Ve, tüm bu sorunlar çok zor, her türlü ilacı da denedikleri klinik teknikler geliştirdiler ve kadın iyileşti. İyileşmeden hemen önce su çiçeği de geçirmişti. Bunun bir ilgisi olabilir mi? Dolayısıyla, karşılaştırmalar yaparak ve benzeri yöntemlerle, bununla bir ilgisi olabilecek şeyi test etmenin kesin bir klinik yolu vardır. Sorun, şaşırtıcı bir şeyin olup olmadığını belirlemek değil. Sorun, bundan sonra ne yapılacağını belirlemek için bundan gerçekten iyi bir şekilde yararlanmaktır. Çünkü eğer bunun rahibe Seaton'ın dualarıyla bir ilgisi olduğu ortaya çıkarsa, o zaman cesedi mezardan çıkarmak, kemikleri toplamak, kemiklere birçok kurdele dokundurmak, böylece diğer yataklara bağlamak için ikinci şeyler elde etmek faydalı olacaktır. Şimdi başka bir ilke veya fikre geçiyorum, bir şey olduktan sonra olasılığını veya şansını hesaplamanın hiçbir anlamı yoktur. Birçok bilim insanı bunu bile anlamıyor. Aslında, bu konuda ilk tartışmaya girdiğim zaman, Princeton'da yüksek lisans öğrencisiydim ve psikoloji bölümünde fare yarışları düzenleyen bir adam vardı. Yani, T şeklinde bir şey var ve fareler sağa, sola ve benzeri yönlere gidiyorlar. Psikologların genel bir ilkesi, bu testlerde, olayların şans eseri olma olasılığının küçük, hatta 20'de birden az olacak şekilde düzenlemeler yapmalarıdır. Bu, yasalarının 20'de birinin muhtemelen yanlış olduğu anlamına gelir. Ancak, farelerin rastgele sağa ve sola gitmesi durumunda, yazı tura atmak gibi istatistiksel olasılık hesaplama yöntemleri kolaydır. Bu adam, farelerin her zaman sağa gitmesi durumunda bir şeyi gösterecek bir deney tasarlamıştı, tam olarak hatırlamıyorum. Çok sayıda test yapması gerekiyordu. Çünkü elbette kazara sağa gidebilirlerdi, bu yüzden olasılığı 20'de 1'e indirmek için çok sayıda test yapması gerekiyordu. Ve bunu yapmak zordu, o da yeterince test yaptı. Sonra bunun işe yaramadığını gördü. Sağa gittiler, sola gittiler ve böyle devam etti. Ve sonra, en dikkat çekici şekilde, önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa, sonra tekrar sola doğru sırayla gittiklerini fark etti. Sonra bana koştu ve sırayla gitme olasılığını hesapla, böylece 20'de birden az olup olmadığını görebileyim dedi. Ben de muhtemelen 20'de birden azdır, ama sayılmaz dedim. Neden, diye sordu. Ben de çünkü olaydan sonra hesaplamanın bir anlamı yok. Gördün mü, sen özelliği buldun ve bu yüzden özel durumu seçtin dedim. Örneğin, bu akşam çok dikkat çekici bir deneyim yaşadım. Buraya girerken ANZ 912 plakalı bir araç gördüm. Lütfen bana hesaplayın, Washington eyaletindeki tüm plakalar arasında ANZ 912 plakalı bir araç görme olasılığım nedir? Bu çok saçma bir şey. Ve aynı şekilde, yapması gereken şu, farelerin yönlerinin değişmesi, farelerin de değişebileceği olasılığını düşündürüyor. Bu hipotezi test etmek istiyorsa, 20'de bir olasılıkla, ona ipucu veren aynı verilerden bunu yapamaz. Başka bir deneyi baştan yapmalı ve sonra değişip değişmediklerine bakmalıdır. Bunu yaptı ve işe yaramadı. Birçok insan, çok sayıda örnek yerine yalnızca tek bir olayın olduğu anekdotlara inanır. Farklı türden etkilerle ilgili hikayeler vardır. İnsanların başına gelen ve hepsinin hatırladığı şeyler, bunu nasıl açıklarsınız? derler. Ben de hayatımdaki şeyleri hatırlayabiliyorum. Ve en dikkat çekici deneyimlerden iki örnek vereceğim. İlki, MIT'deki bir öğrenci derneğinde olduğum zamandı. Üst katta felsefe üzerine bir tez yazıyordum. Tamamen konuya dalmıştım, başka hiçbir şey düşünmüyordum ki, birdenbire, çok gizemli bir şekilde, aklımdan şu fikir geçti, büyükannem öldü. Şimdi, elbette, bu tür hikayelerde olduğu gibi biraz abartıyorum. Bir an için aklıma geldi. Çok güçlü bir şey değildi, ama biraz abartıyorum. Bu önemli. Hemen ardından alt kattaki telefon çaldı. Bunu şimdi duyacağınız nedenden dolayı çok net hatırlıyorum. Adam telefonu açtı ve hey, Pete, diye seslendi. Benim adım Peter değil, başka biri içindi. Büyükannem gayet sağlıklıydı ve bunda hiçbir şey yok. Şimdi yapmamız gereken, bunun olabileceği birkaç vakayla mücadele etmek için bunlardan çok sayıda biriktirmek. Olabilir, olmuş olabilir, bu imkansız değil ve bundan sonra büyükannemin ölmekte olduğunu kafamda bir şeyden anlayabileceğim mucizesine inanmam mı gerekiyor? Bu anekdotlarla ilgili bir diğer şey de tüm koşulların açıklanmamış olması. Bu nedenle, daha az mutlu bir başka durumu anlatıyorum. 13 ya da 14 yaşlarında çok sevdiğim bir kızla tanıştım ve evlenmemiz yaklaşık 13 yıl sürdü. Şimdiki eşim değil, göreceğiniz gibi. Ve tüberküloz oldu ve aslında birkaç yıl boyunca bu hastalıkla mücadele etti. Tüberküloz olduğunda ona kadranlı değil de büyük, dönen rakamları olan bir saat verdim ve çok beğendi. Hastalandığı gün ona verdim ve 4, 5, 6 yıl boyunca, gittikçe daha da kötüleşirken, yatağının yanında tuttu. Ve sonunda öldü. Akşam 9, 22'de öldü. Ve saat akşam 9, 22'de durdu ve bir daha hiç çalışmadı. Neyse ki, size anlatmam gereken anekdotun bir kısmını fark ettim. 5 yıl sonra saat biraz gevşedi. Ara sıra tamir etmem gerekiyordu, bu yüzden tekerlekleri gevşemişti. İkincisi, ölüm belgesine ölüm saatini yazmak zorunda olan hemşire, odadaki ışık az olduğu için saati biraz yukarı çevirerek rakamları daha iyi görebildi ve sonra yerine koydu. Bunu fark etmeseydim, yine başım derde girerdi. Bu yüzden bu tür anekdotlarda tüm koşulları hatırlamak çok önemli, hatta fark etmediğiniz koşullar bile gizemin açıklaması olabilir. Kısacası, tek bir olayla, iki olayla veya benzeri ile hiçbir şeyi kanıtlayamazsınız. Her şey çok dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Yoksa her türlü saçmalığa inanan ve içinde bulundukları dünyayı anlamayan insanlardan biri olursunuz. Kimse içinde bulunduğu dünyayı tam olarak anlamaz, ancak bazı insanlar bunu diğerlerinden daha iyi anlar. Bir sonraki teknik ise istatistiksel örneklemedir. Bir keresinde, her şeyin 20'de bir olasılıkla sonuç verecek şekilde düzenlenmesi fikrine değinmiştim. İstatistiksel örnekleme konusu biraz matematikseldir ve detaylara girmeyeceğim. Genel fikir oldukça açık. 6 fitten uzun kaç kişi olduğunu öğrenmek istiyorsanız, rastgele insanlar seçersiniz ve belki 40'ının 6 fitten uzun olduğunu görürsünüz, bu yüzden herkesin 6 fitten uzun olduğunu tahmin edersiniz. Aptalca geliyor, değil mi? Hem öyle hem de değil. 100 kişiyi alçak bir kapıdan geçenlere bakarak seçerseniz, yanlış sonuç alırsınız. 100 kişiyi arkadaşlarınıza bakarak seçerseniz de yanlış sonuç alırsınız çünkü hepsi ülkenin aynı yerinde yaşıyor. Ama eğer herkesin anlayabileceği kadarıyla boylarıyla hiçbir bağlantısı olmayan bir yöntemle seçim yaparsanız, 100 kişiden 40'ını bulursanız, 100 milyonda aşağı yukarı 40 milyon kişi olacaktır. Ne kadar fazla veya ne kadar az olduğu oldukça doğru bir şekilde hesaplanabilir. Aslında, yaklaşık %1 doğruluk oranına ulaşmak için 10.000 örneklem gerekiyor. İnsanlar bu kadar yüksek doğruluk oranına ulaşmanın ne kadar zor olduğunu fark etmiyorlar. Sadece %1 veya %2 doğruluk için bile 10.000 deneme gerekiyor. Televizyondaki reklamların değerini değerlendiren insanlar bu yöntemi kullanıyor. Hayır, kullandıklarını sanıyorlar. Bu çok zor bir iş ve en zor kısmı da örneklem seçimi. Ortalama bir adamın evine, hangi TV programlarını izlediğini hatırlayan bir cihaz yerleştirmeyi nasıl ayarlayacaklarını veya ortalama bir adamın nasıl bir insan olduğunu, para karşılığında bir günlüğe ne dinlediğini ve zil çaldığında her 15 dakikada bir ne dinlediğini ne kadar doğru yazacağını bilmiyoruz. Bu nedenle, bin veya on bin kişiden oluşan, ortalama bir insanın ne izlediğini inceleyen insanlardan yola çıkarak yargıda bulunma hakkımız yok, çünkü örneklemin hatalı olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. İstatistik işi iyi biliniyor ve iyi bir örneklem elde etme sorunu çok ciddi bir sorun ve herkes bunu biliyor ve bilimsel olarak kabul edilebilir bir iş. Tabii ki, yapmazsanız, tüm araştırmacıların vardığı sonuç, dünyadaki tüm insanların olabildiğince aptal olduğu ve onlara bir şey anlatmanın tek yolunun zekalarına sürekli hakaret etmek olduğudur. Bu sonuç doğru olabilir. Öte yandan, yanlış da olabilir. Ve eğer yanlışsa, korkunç bir hata yapıyoruz demektir. Bu nedenle, insanların farklı türdeki reklamlara dikkat edip etmediklerini nasıl test edeceğimiz konusunda doğru yolu bulmak önemli bir sorumluluktur. Dediğim gibi, birçok insan tanıyorum. Sıradan insanlar. Ve bence zekalarına hakaret ediliyor. Yani her türlü şey var. Radyoyu açıyorsunuz. Eğer birazcık bile vicdanınız varsa, deliriyorsunuz. İnsanların bir yolu var, ben henüz öğrenemedim radyoyu dinlememek. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu konuşmaya hazırlanmak için evdeyken 3 dakika radyoyu açtım ve 2 şey duydum. Öncelikle radyoyu açtım ve Hint müziği duydum. Yeni Meksika'dan Navajo kızıl derilileri. Tanıdım. Galup'ta da duymuştum ve çok memnun oldum. Savaş marşını taklit etmeyeceğim ama çok isterdim. Çok cazip geliyor. Çok ilginç ve dinlerinin derinliklerinde yer alıyor, saygı duydukları bir şey. Bu yüzden dürüstçe söylemeliyim ki, radyoda ilginç bir şey duyduğuma sevindim. Kültürel bir şeydi, yani dürüst olmalıyız. Eğer haber yapacaksak, 3 dakika dinlerseniz, duyacağınız şey budur. Bu yüzden dinlemeye devam ettim. Biraz hile yaptığımı da belirtmeliyim. Dinlemeye devam ettim çünkü hoşuma gitti, güzeldi. Durdu. Ve bir adam, otomobil kazalarına karşı savaş halindeyiz dedi. Sonra da otomobil kazalarında dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bu zekaya hakaret değil, Navajo Kızılderililerine, dinlerine ve fikirlerine hakarettir. Ve ben de, genç düşünen insanlar için bir çeşit içecek olduğunu duyana kadar dinledim, sanırım adı Pepsi Kolay'dı. Ben de tamam, yeter dedim. Bir süre düşüneceğim. Her şeyden önce, tüm fikir çılgınca. Genç düşünen insan kimdir? Sanırım gençlerin yapmayı sevdiği şeyleri yapmayı seven insandır. Tamam, bırakın öyle düşünsünler. O zaman bu içecekte böyle insanlar için. Sanırım içecek şirketinin araştırma departmanındaki insanlar içine ne kadar limon koyacaklarına şöyle karar verdiler: Eskiden sıradan bir içeceğimiz vardı, ama onu yeniden düzenlememiz gerek, sıradan insanlar için değil, genç düşünen özel insanlar için. Daha fazla şeker. Bir içeceğin özellikle genç düşünen insanlar için olması fikri tamamen saçmalık. Sonuç olarak, sürekli olarak hakarete uğruyoruz, zekamız her zaman aşağılanıyor. Bunun nasıl yeneceğime dair bir fikrim var, İnsanların her türlü planı var, biliyorsunuz, ve Federal Ticaret Komisyonu, FTC, bunu düzeltmeye çalışıyor. Kolay bir planım var. Diyelim ki, Büyük Seattle'da 26 reklam panosunun 30 günlük kullanım hakkını satın aldınız, bunlardan 18'i ışıklı. Ve reklam panolarına zekanız aşağılandı mı? Ürünü satın almayın, yazan bir tabela astınız, sonra televizyonda veya radyoda birkaç reklam spotu satın aldınız. Bir programın ortasında bir adam gelip, affedersiniz, sizi bölmekten dolayı özür dilerim. Ancak duyduğunuz reklamlardan herhangi birinin zekanıza hakaret ettiğini veya sizi herhangi bir şekilde rahatsız ettiğini düşünüyorsanız, ürünü satın almamanızı tavsiye ederiz, der ve işler olabildiğince çabuk yoluna girer. Teşekkür ederim. Eğer elinde harcayacak parası olan varsa, ortalama televizyon izleyicisinin zekasını öğrenmek için bir deney olarak bunu tavsiye ederim. İlginç bir soru, zekalarını öğrenmenin hızlı bir yolu ama belki biraz pahalı olabilir. Çok önemli değil, reklamcıların ürünlerini satmaları gerekiyor, diyorsunuz ve bu böyle devam ediyor. Öte yandan, ortalama insanın zekasız olduğu fikri çok tehlikeli bir fikir. Doğru olsa bile, ele alındığı gibi ele alınmamalı. Gazete muhabirleri ve yorumcuları arasında, halkın kendilerinden daha aptal olduğunu, kendilerinin, Muhabirler ve yorumcuların, anlayamadığı şeyleri halkın da anlayamayacağını varsayan çok sayıda insan var, bu çok saçma. Ortalama insandan daha aptal olduklarını söylemeye çalışmıyorum, ama bir şekilde başkalarından daha aptallar. Bir muhabire bilimsel bir şey açıklamak zorunda kalsam ve fikir nedir? diye sorsa, komşuma açıklayacağım gibi tek heceli kelimelerle açıklıyorum. Anlamıyor ki bu mümkün. Çünkü farklı yetiştirilmiş, çamaşır makinesi tamir etmiyor, motorun ne olduğunu bilmiyor veya benzeri bir şey. Başka bir deyişle, teknik deneyimi yok. Dünyada çok sayıda mühendis var. Mekanik zekaya sahip çok sayıda insan var. Örneğin, bilim alanında muhabirden daha zeki birçok insan var. Bu nedenle, anlayıp anlamamasına bakılmaksızın, olayı doğru ve anlatıldığı şekilde aktarmak onun görevidir. Aynı şey ekonomi ve diğer durumlar için de geçerlidir. Muhabirler, uluslararası ticaretin karmaşık işlerini anlamadıklarının farkındadırlar, ancak birinin söylediklerini az çok doğru bir şekilde aktarırlar. Ama konu bilime gelince, nedense, kafamı okşayıp aptal bana, aptal insanların bunu anlamayacağını, çünkü kendisinin de anlayamayacağını açıklarlar. Ama biliyorum ki bazı insanlar anlayabilir. Gazete okuyan herkesin gazetedeki her makaleyi anlaması gerekmiyor. Bazı insanlar bilimle ilgilenmiyor, bazıları ilgileniyor. En azından 7 ton ağırlığında bir makineden çıkan atom bombası kullanıldığını keşfetmek yerine, bunun neyle ilgili olduğunu öğrenebilirlerdi. Gazetedeki makaleleri okuyamıyorum, ne anlama geldiklerini bilmiyorum. 7 ton ağırlığında olduğu için ne tür bir makine olduğunu bilmiyorum. Şu anda 62 çeşit parçacık var ve onun hangi atomik mermiden bahsettiğini öğrenmek istiyorum. İstatistiksel örnekleme ve insanların özelliklerinin bu şekilde belirlenmesi meselesi, başlı başına çok ciddi bir mesele. Giderek önem kazanıyor, ancak çok sık kullanılıyor ve bu konuda çok, çok dikkatli olmalıyız. Personel seçiminde insanlara sınav yaparak evlilik danışmanlığında ve benzeri şeylerde kullanılıyor. İnsanların üniversiteye girip girmeyeceğini belirlemek için de kullanılıyor, ki ben buna karşıyım, ama bu konudaki argümanlarımı burada bırakacağım. Bunları Keltek'e kimin gireceğine karar verenlere ileteceğim. Argümanlarımı sunduktan sonra geri döneceğim ve size bu konuda bir şeyler anlatacağım. Ancak bunun, örnekleme zorluklarının yanı sıra, ciddi bir özelliği daha var. Ölçülebilir olanı kriter olarak kullanma eğilimi var. Yani, insanın ruhu, olaylara karşı hissettiği duygular ölçülmesi zor olabilir. Bunu düzeltmek için görüşmeler yapma ve deneme eğilimi var, ne kadar iyi. Ama daha fazla sınav yapmak ve mülakatlarla zaman kaybetmemek daha kolay, sonuç olarak sadece ölçülebilen, aslında ölçülebileceğini düşündükleri şeyler önemli oluyor ve birçok iyi şey göz ardı ediliyor, birçok iyi insan kaçırılıyor. Bu yüzden tehlikeli bir iş ve çok dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Dergilerde çıkan evlilik soruları, kocanızla nasıl geçiniyorsunuz? gibi şeyler tamamen saçmalık. Şöyle bir şey diyorlar, bu bin çift üzerinde test edildi. Ve sonra onların nasıl cevap verdiğini ve sizin nasıl cevap verdiğinizi anlayıp mutlu bir evliliğiniz olup olmadığını söyleyebilirsiniz. Yapmanız gereken şu, ona yatakta kahvaltı veriyor musunuz? Gibi bir sürü soru uyduruyorsunuz. Sonra bu anketi bin kişiye veriyorsunuz. Ve onlara sorarak veya benzeri bir şekilde, mutlu bir evlilikleri olup olmadığını bağımsız bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ama boş verin, test mükemmel olsa bile ne olduğu fark etmez. Sorun burada değil. Sonra şunları yapıyorsunuz. Mutlu olanların hepsine bakıyorsunuz, yatakta kahvaltı hakkında nasıl cevap verdiler? Şuna nasıl cevap verdiler, buna nasıl cevap verdiler? Gördüğünüz gibi, bu tıpkı benim sağ ve sol ayrımıyla dolu fare yarışım gibi. Tek bir örneklem üzerinden olasılıkları belirlemişler. Dürüst olmak gerekirse, şimdi tasarlanmış olan ve puanlamayı nasıl yapacaklarını bildikleri aynı testi yapmaları gerekiyor. 5 puan alan bir şey, 10 puan alan bir şey belirlemişler, böylece 1000 kişi üzerinde denedikleri testte, Mutlu olanlar harika puanlar alırken, mutlu olmayanlar berbat puanlar alıyor. Ama şimdi testin testi geliyor. Puanlamayı belirleyen örneklemi kullanamazlar. Bu geriye gitmek olur. Testi bağımsız olarak bin kişiye daha uygulamalı ve mutlu olanların yüksek puan alanlar olup olmadığını görmeliler. Bunu yapmıyorlar çünkü çok zahmetli. A. Ve birkaç kez denediklerinde, B. Testin işe yaramadığı ortaya çıktı. Şimdi, dünyadaki tüm bilim dışı ve tuhaf şeylerle ilgili yaşadığımız sorunlara baktığımızda, bunların birçoğunun düşünme biçimindeki zorluklarla ilişkilendirilemeyeceğini, sadece bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Özellikle, burada da şüphesiz ki birçoğu bulunan astrolojiye inananlar var. Astrologlar, dişçiye gitmenin diğer günlere göre daha iyi olduğu günler olduğunu söylüyorlar. Eğer şu gün ve şu saatte doğduysanız, sizin için uçağa binmenin daha iyi olduğu günler olduğunu söylüyorlar. Ve bunların hepsi yıldızların konumuna göre çok dikkatli kurallarla hesaplanıyor. Eğer doğru olsaydı çok ilginç olurdu. Sigortacılar, astrolojik kurallara uyan kişilerin sigorta primlerini değiştirmekle çok ilgilenirlerdi. Çünkü uçakta olduklarında daha iyi bir şansa sahipler. Astrologlar, gitmemeleri gereken günde giden insanların daha kötü durumda olup olmadığını belirlemek için hiçbir zaman test yapmadılar. İşler için iyi bir gün mü yoksa kötü bir gün mü olduğu sorusu hiçbir zaman çözüme kavuşturulmadı. Peki şimdi ne olacak? Belki hala doğru, evet. Öte yandan, doğru olmadığını gösteren çok fazla bilgi var. Çünkü şeylerin nasıl işlediği, insanların ne olduğu, dünyanın ne olduğu, o yıldızların ne olduğu, baktığınız gezegenlerin ne olduğu, onları daha çok veya daha az döndüren şeyin ne olduğu hakkında çok fazla bilgiye sahibiz. Önümüzdeki 2000 bin yıl içinde nerede olacakları tamamen biliniyor. Nerede olduğunu öğrenmek için gökyüzüne bakmalarına gerek yok. Dahası, farklı astrologlara çok dikkatli bakarsanız, birbirleriyle aynı fikirde değiller, o zaman ne yapacaksınız? İnanmayacaksınız. Bunun için hiçbir kanıt yok. Tamamen saçmalık. Buna inanmanın tek yolu, yıldızlar, dünya ve diğer şeylerin nasıl göründüğü hakkında genel bir bilgi eksikliğine sahip olmaktır. Böyle bir olgu var olsaydı, var olan diğer tüm olguların yanında son derece dikkat çekici olurdu ve eğer biri bunu size gerçek bir deneyle, gerçek bir testle, inanan ve inanmayan insanları alıp bir test yaparak kanıtlayamazsa, onları dinlemenin bir anlamı yok. Bu tür testler, bu arada, bilimin ilk dönemlerinde yapılmıştır. Oldukça ilginç. İlk dönemlerde, örneğin oksijenin keşfedildiği zamanlarda, insanların, örneğin misyonerlerin bu kulağa saçma geliyor. Sadece test etmekten korktuğunuz için saçma geliyor dua eden misyonerler gibi iyi insanların diğerlerine göre gemi kazası geçirme olasılığının daha düşük olup olmadığını bulmak için deneysel girişimlerde bulunduklarını öğrendim. Bu yüzden misyonerler uzak ülkelere giderken, gemi kazalarında misyonerlerin diğer insanlara göre boğulma olasılığının daha düşük olup olmadığını kontrol ettiler. Ve hiçbir fark olmadığı ortaya çıktı. Yani birçok insan bunun bir fark yarattığına inanmıyor. Radyoyu açarsanız, burada nasıl bilmiyorum, Kaliforniya'da da aynı olmalı, her türlü inanç şifacısını duyarsınız. Televizyonda da gördüm. Bunun neden oldukça saçma bir önerme olduğunu açıklamaya çalışmak beni yoruyor. Aslında, inançla iyileştirme fikrine dayanan, saygın, sözde bir din var, Hristiyan bilimi diye bir şey. Eğer doğru olsaydı, birkaç kişinin anekdotlarıyla değil, dikkatli kontrollerle, hastalıkları iyileştirmenin diğer yollarında kullanılan teknik olarak iyi klinik yöntemlerle kanıtlanabilirdi. İnançla iyileştirmeye inanıyorsanız, iyileşmenin diğer yollarından kaçınma eğiliminde olursunuz. Doktora gitmeniz biraz daha uzun sürebilir. Bazı insanlar buna o kadar güçlü inanıyor ki, doktora gitmeleri daha uzun sürüyor. İnançla iyileştirmenin o kadar iyi olmaması da mümkün. Emin değiliz ama iyi olmayabilir. Bu nedenle, inançla iyileşmeye inanmanın bazı tehlikeleri olması mümkündür. Bu önemsiz bir şey değil. Astroloji gibi çok fazla fark yaratmayan bir şey değil. Sadece buna inanan insanlar için belirli günlerde bazı şeyler yapmak zorunda kalmaları rahatsız edici. Belki de, ve bunu bilmek isterim, araştırılmalı, herkesin bilme hakkı var, İsa'nın iyileştirme yeteneğine inanmanın daha çok insana zarar mı yoksa fayda mı sağladığı, böyle bir şeyin daha çok iyileştirici mi yoksa zararlı mı olduğu. Her iki şekilde de mümkün. Araştırılmalı. İnsanların inanması için araştırma yapılmadan öylece bırakılmamalı. Radyoda sadece şifacılar değil, aynı zamanda İncil'i kullanarak her türlü olayı önceden tahmin eden radyo ve din adamları da var. Rüyasında Tanrı'yı ziyaret edip cemaati için her türlü özel bilgiyi alan bir adamı merakla dinledim. Eh, bu bilim dışı çağ. Ama bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Bunun saçma olduğunu hemen göstermek için hangi mantık kuralını kullanacağımı bilmiyorum. Sanırım bu, dünyanın ne kadar karmaşık ve ayrıntılı olduğunu ve böyle bir şeyin işe yaramasının ne kadar düşük bir ihtimal olduğunu anlamamaktan kaynaklanıyor. Ama elbette daha dikkatli araştırmadan çürütemem. Belki de bir yol, onlara bunun doğru olduğunu nasıl bildiklerini sormak ve belki de yanıldıklarını hatırlamak olabilir. En azından bunu hatırlayın, çünkü bu sayede çok fazla para göndermekten kendinizi alıkoyabilirsiniz. Elbette dünyada, genel bir aptallığın sonucu olan ve üstesinden gelinemeyen bir dizi olgu da var, hepimiz aptalca şeyler yaparız ve bazı insanların diğerlerinden daha fazla yaptığını biliyoruz, ancak en çok kimin yaptığını kontrol etmeye çalışmanın bir anlamı yok. Bu aptallığı korumak için hükümet düzenlemeleri ile bazı girişimler var, ancak bu yüzde yüz işe yaramıyor. Örneğin, arazi satın almak için çöldeki bir bölgeye ziyarete gittim. Biliyorsunuz, bu müteahhitler arazi satıyorlar, yeni bir şehir kurulacakmış. Heyecan verici, muhteşem, mutlaka gitmelisiniz. Kendinizi, üzerinde numaralar yazılı birkaç bayrak ve isim yazılı sokak tabelalarından başka hiçbir şey olmayan bir çölde hayal edin. Ve böylece, sizin için uygun olduğunu düşündüğünüz 369 numaralı parsele ulaşmak için çölde arabayla 4. sokağı ve daha fazlasını bulmaya çalışıyorsunuz. Ve orada, satıcıyla köşe parselin neden avantajlı olduğunu ve giriş yolunun o taraftan daha kolay olacağı için nasıl iyi olacağını tartışırken, kumları tekmeliyorsunuz. Daha da kötüsü, inan ya da inanma, denizin kıyısında olacak plaj kulübünü, üyelik kurallarını ve kaç arkadaşınızı getirebileceğinizi tartışıyorsunuz. Yemin ederim, o duruma düştüm. Yani, araziyi satın alma zamanı geldiğinde, devletin size yardımcı olmak için bir girişimde bulunduğunu öğreniyorsunuz. Bu özel şeyin bir açıklaması var ve bunu okumanız gerekiyor. Araziyi size satan adam bunun kanun olduğunu, size bunu okumanız için vermemiz gerektiğini söylüyor. Size okumanız için veriyorlar ve bunun Kaliforniya eyaletindeki diğer birçok gayrimenkul anlaşmasına çok benzediğini ve benzeri şeyleri söylüyor. Ve diğer şeylerin yanı sıra, bu alanda 50 bin kişi istediklerini söyleseler de, yeterli su olmadığını okudum, sayıyı söylemesem iftira atmakla suçlanırım ama çok daha azdı tam olarak hatırlamıyorum yaklaşık 5 bin kişi civarındaydı. Yani, elbette bunu daha önce fark etmişlerdi ve bize uzakta başka bir yerde su bulduklarını ve oradan su pompalayacaklarını söylediler. Ve ben bu konuda soru sorduğumda, bana çok dikkatli bir şekilde bunu yeni keşfettiklerini ve devletten gelen broşüre eklemeye vakit bulamadıklarını açıkladılar. HMMM. Aynı şeyin başka bir örneğini vereyim. Atlantic City'deydim ve bunlardan birine girdim, yani bir tür dükkandı. Bir sürü oturma yeri vardı ve insanlar orada oturup konuşan bir adamı dinliyorlardı. Ve çok ilginç bir adamdı. Yiyecekler hakkında her şeyi biliyordu ve beslenme, farklı şeyler hakkında konuşuyordu. Solucanlar bile beyaz un yemez gibi yaptığı önemli açıklamalardan birkaçını hatırlıyorum. Bu tür şeyler, iyiydi, ilginçti, doğruydu, belki solucanlar için doğru değildi ama proteinler ve benzeri şeyler hakkında iyi şeylerdi. Sonra federal saf gıda ve ilaç yasasını anlattı ve sizi nasıl koruduğunu açıkladı. Sağlıklı bir gıda olduğunu iddia eden, mineraller ve benzeri şeylerle yardımcı olması gereken her ürünün şişesinde, içinde tam olarak ne olduğunu, ne yaptığını ve tüm iddiaların açık olması gerektiğini, böylece yanlışsa, ve benzeri her şeyi anlattı. Nasıl para kazanacak ki, dedim, şişeler ortaya çıktı. Sonunda anlaşıldı ki, adam kahverengi bir şişede özel bir sağlıklı gıda satıyormuş. Ve tesadüfen adam yeni gelmiş, acele ediyormuş ve etiketleri yapıştırmaya vakit bulamamış. İşte şişelere yapıştırılması gereken etiketler, işte şişeler ve adam bunları satmak için acele ediyor, size şişeyi veriyor ve siz de kendiniz yapıştırıyorsunuz. O adam cesurmuş. Önce ne yapılması gerektiğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı, sonra da gidip yaptı. Buna biraz benzeyen başka bir konferans daha buldum. Ve bu, benim verdiğim ikinci dans konferansıydı. Her şeyin tamamen bilimsel olmadığını, özellikle siyasi konularda her şeyin belirsiz olduğunu ve Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirleriyle çekişme içinde olduğunu belirterek başladım. Sonra bir tür mistik sihirbazlık sayesinde, biz iyiler, onlar kötüler olarak ortaya çıktı. Oysa başlangıçta, ikisinden hangisinin daha iyi olduğuna karar vermenin hiçbir yolu yoktu. Aslında, konferansın ana noktası buydu. Yani bir tür sihirle, belirsizlikten bir tür göreceli kesinlik ürettim. Size etiketli şişeden bahsetmiştim ve sonra kendi şişemde bir etiketle ortaya çıktım. Bunu nasıl yaptım? Biraz düşünmeniz gerekiyor. Elbette, belirsiz olduğumuzda emin olabileceğimiz bir şey var, o da belirsiz olduğumuzdur. Birisi hayır, belki eminim diyor. Aslında, o konuşmadaki asıl numara… Tüm olayın zayıf noktası, daha fazla geliştirme ve çalışma gerektiren şey şu, açık bir kanalın olmasının iyi olduğuna, belirsizliğin değerine, yeni şeyler keşfetmemize izin vermenin, şu anda uydurduğumuz bir çözümü seçmekten daha önemli olduğuna dair tutkulu bir savunma yaptım, şu anda nasıl seçersek seçelim, bir çözüm seçmek, bekleyip işleri yoluna koyarsak elde edeceğimizden çok daha kötü bir şey seçmek demektir. Ve işte bu noktada bir seçim yaptım ve bu seçimden emin değilim. Tamam, şimdi otoriteyi yok ettim. Bilgi eksikliği ve benzeri sorunlarla, özellikle de bilgi eksikliği ile bağlantılı olarak, bence astrolojiden daha ciddi olan bir dizi olgu var. Bu derse hazırlanırken, kasabamdaki bir alışveriş merkezinde bir şey araştırdım. Önünde bayrak olan bir dükkan vardı. Ve bu, Altadena Amerikanizm merkeziydi. Bu yüzden Amerikanizm merkezine gidip ne olduğunu öğrenmeye çalıştım ve gönüllü bir kuruluş olduğunu öğrendim. Dışarıda, önünde anayasa ve haklar bildirgesi gibi belgeler ve amaçlarını açıklayan bir mektup vardı, amaçları, anayasa ve haklar bildirgesine uygun olarak hakları korumaktı. Genel fikir buydu, içeride yaptıkları şey tamamen eğitim amaçlıydı. İnsanların vatandaşlık fikirlerini öğretmeye yardımcı olan çeşitli konularda satın alabilecekleri kitapları vardı ve diğer kitapların yanı sıra, kongre kayıtları, kongre soruşturmaları hakkında broşürler ve benzeri de vardı, böylece bu konuları inceleyen insanlar bunları okuyabilirlerdi. Akşamları toplanan çalışma grupları da vardı. Bu yüzden, insanların haklarıyla ilgilendiğim için, bu konuda çok fazla bilgim olmadığını söylediğimden, Güneydeki zencilerin oy kullanma özgürlüğü sorunu hakkında bir kitap rica ettim. Hiçbir şey yoktu, hayır, vardı. Daha sonra ortaya çıkan bir şey, gözümün ucuyla gördüğüm iki şey vardı. Biri, Oxford şehir yöneticilerine göre Mississippi'de olup bitenlerdi, diğeri ise siyahilerin ilerlemesi ve komünizm için Ulusal Dernek adlı küçük bir broşürdü. Bu yüzden neler olup bittiğini anlamak için konuyu daha uzun uzun tartıştım ve hanımla bir süre konuştum. O da diğer şeylerin yanı sıra, birçok şey hakkında konuştuk bunu dostane bir şekilde yaptık, duyduğunuzda şaşıracaksınız, Birç Society üyesi olmadığını, ancak Birç Society hakkında söylenebilecek bir şeyler olduğunu, bununla ilgili bir film izlediğini ve benzeri şeyler anlattı. Birç Society'de olduğunuzda tarafsız değilsiniz. En azından neyi savunduğunuzu biliyorsunuz. Çünkü istemiyorsanız katılmak zorunda değilsiniz ve Byvelkin dediği gibi, bir society böyle işliyor ve buna inanıyorsanız katılırsınız, inanmıyorsanız katılmamalısınız. Bu tıpkı komünist parti gibi geliyor. Güçleri yoksa her şey yolunda. Ama güçleri varsa durum tamamen farklı. Ona bunun bahsedilen türden bir özgürlük olmadığını her organizasyonda tartışma imkanı olması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Tarafsız kalmanın bir sanat olduğunu, zor olduğunu ve bir yöne doğru aceleyle gitmektense bunu yapmanın önemli olduğunu söyledim. Tarafsız kalmaktansa harekete geçmek daha iyidir, değil mi? Hangi yöne gideceğinizden emin değilseniz, hayır, değil. Orada rastgele birkaç şey aldım. Bunlardan biri idan smooth raporuydu iyi bir isim ve anayasadan ve genel bir fikirden bahsediyordu, anayasa ilk yazıldığı haliyle doğruydu. Ve sonradan gelen tüm değişiklikler sadece hatalardı. Köktenciler, sadece İncil'de değil, anayasada. Sonra da kongre üyelerinin oylamalarındaki değerlendirmelerini veriyordu. Ve fikirlerini açıkladıktan sonra çok açık bir şekilde şöyle diyordu, aşağıda, Kongre üyelerinin ve senatörlerin anayasaya karşı veya lehine oy kullanmalarına ilişkin değerlendirmeleri verilmiştir. Bu değerlendirmelerin sadece bir görüş değil, gerçeklere dayalı olduğunu unutmayın. Oy kayıtlarına dayanıyorlar. Gerçek, hiçbir görüş yok. Sadece oy kayıtları ve elbette her madde anayasaya karşı veya anayasa lehine. Doğal olarak, medike, anayasaya aykırı ve benzeri. Kendi ilkelerini ihlal ettiklerini açıklamaya çalıştım. Anayasaya göre oylama olması gerekiyor. Her bir madde için neyin doğru neyin yanlış olduğunun önceden otomatik olarak belirlenmesi gerekmiyor. Aksi takdirde, oylama için senatoyu icat etme zahmetine girilmezdi. Oylama yapıldığı sürece, oylamanın amacı hangi yolun doğru olduğuna karar vermektir. Ve birinin durumun ne olduğunu önceden olgusal olarak belirlemesi mümkün değildir. Bu, kendi ilkesine aykırıdır. Her şey iyi, sevgi dolu, İsa Mesih'le ve benzeri şeylerle başlıyor ve bir düşmandan korkana kadar kendini geliştiriyor. Sonra da asıl fikrini unutuyor. Kendini alt üst ediyor ve başlangıçtakine tamamen zıt bir hale geliyor. Bu işlere başlayanların, özellikle Altadena'daki gönüllü kadınların, iyi kalpli olduklarına ve anayasanın ve benzeri şeylerin iyi olduğunu biraz anladıklarına inanıyorum, ancak sistemin içinde yanlış yola sürükleniyorlar. Bunun nasıl olduğunu tam olarak anlayamıyorum ve bunu önlemek için ne yapılması gerektiğini de tam olarak bilmiyorum. Konuyu daha da derinlemesine inceledim ve çalışma grubunun neyle ilgili olduğunu öğrendim, sakıncası yoksa size neyle ilgili olduğunu anlatayım. Bana bazı kağıtlar verdiler, odada bir sürü sandalye vardı, biliyorsunuz, ve bana o akşam bir çalışma grubu olduğunu açıkladılar ve bana neyi inceleyeceklerini anlatan bir şey verdiler. Ben de ondan notlar aldım. spx ile ilgiliydi. 1943'te SPX araştırma ortakları ki bu, neyse, size ne olduğunu anlatayım o zamanlar Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetlerinde aktif görevde bulunan istihbarat subaylarının, Sovyetlerin uzun zamandır uykuda olan 10. savaş ilkesini yeniden canlandırmasına duydukları mesleki ilgi sonucu ortaya çıktı. Felç, kötülüğü görün, uykuda, gizemli, korkutucu, askeri tarikatların mistik insanlarının Roma lejyonlarından beri savaşı ilkeleri vardı. 1 numara, 2 numara, 3 numara. Bu 10. madde. 7. maddenin ne olduğunu bilmemize gerek yok. Savaşın uzun zamandır uykuda olan ilkeleri olduğu fikri Hele ki savaşın 10. ilkesi olduğu fikri, tamamen saçmalık. Peki bu felç ilkesi nedir? Bu fikri nasıl kullanacaklar? Şimdi hayalet adam yaratıldı. Hayalet adamı nasıl kullanacaksınız? Hayalet adamı şöyle kullanacaksınız. Bu eğitim programı, Sovyet baskısının, Amerikan direniş iradesini felç etmek için kullanılabileceği tüm alanlarla ilgileniyor. Tarım, sanat ve kültürel alışveriş. Bilim, eğitim, bilgi medyası, finans, ekonomi, hükümet, işçi, hukuk, tıp ve silahlı kuvvetlerimiz ve en hassas alanlardan biri olan din. Başka bir deyişle, artık, katılmadığınız bir şey söyleyen herkesin savaşın 10. ilkesinin mistik gücüyle felç edildiğini göstermek için açık bir mekanizmamız var. Bu, paranoyaya benzer bir olgudur. 10. ilkeyi çürütmek imkansızdır. Ancak belli bir dengeye, dünyaya dair belli bir anlayışa sahipseniz, dengesiz olduğunu, küresel fetih aracı olduğu ortaya çıkan yüksek mahkemenin felç olduğunu düşünebilirsiniz. Her şey felç olmuş durumda. Bunun ne kadar korkutucu hale geldiğini, bu korkunç gücün birbiri ardına gelen örneklerle tekrar tekrar nasıl gösterildiğini görüyorsunuz. Bu, paranoyanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Bir kadın gerginleşiyor. Kocasının kendisine sorun çıkarmaya çalıştığından şüphelenmeye başlıyor. Onu eve almak istemiyor. Kocası eve girmeye çalışıyor ve ona sorun çıkarmaya çalıştığını kanıtlıyor. Bir arkadaşını da onunla konuşmaya çalışması için gönderiyor. Kadın bunun bir arkadaş olduğunu biliyor ve aklından geçen, bir kenara itilen düşüncesine göre, bu sadece zihninde biriktirdiği korkunç korkunun ve endişenin daha da bir kanıtı. Komşuları bir süreliğine onu teselli etmeye geliyor. Bir süreliğine işe yarıyor. Sonra evlerine dönüyorlar. Kocanın arkadaşı onları ziyarete geliyor. Artık şımarmış durumdalar ve kocasına kadının söylediği tüm korkunç şeyleri anlatacaklar. Aman tanrım, ne söyledi? Ve kocası bunları ona karşı kullanabilecek. Kadın polisi arıyor. Korkuyorum, diyor. Şimdi evine kilitlenmiş durumda. Korkuyorum, diyor. Birisi eve girmeye çalışıyor. Geliyorlar, onunla konuşmaya çalışıyorlar, eve girmeye çalışan kimsenin olmadığını anlıyorlar. Gitmek zorunda kalıyorlar. Kocasının şehirde önemli biri olduğunu hatırlıyor. Polis departmanında bir arkadaşı olduğunu hatırlıyor. Polis departmanı planın sadece bir parçası. Sadece bunu bir kez daha kanıtlıyor. Evin penceresinden bakıyor ve karşıda birinin komşunun evinde durduğunu görüyor. Ne konuşuyorlar? Arka bahçede, bir çalının üzerinden bir şeyin çıktığını görüyor. Onu teleskopla izliyorlar. Sonradan anlaşılıyor ki, arka bahçede bir sopayla oynayan birkaç çocukmuş. Sürekli ve bitmek bilmeyen bir birikim, ta ki tüm nüfus işin içine karışana kadar. Aradığı avukatın, bir zamanlar kocasının bir arkadaşının avukatı olduğunu hatırlıyor. Onu hastaneye götürmeye çalışan doktorun artık açıkça kocasının tarafında olduğu anlaşılıyor. Tek çıkış yolu bir denge kurmak, tüm şehrin ona karşı olmasının, herkesin benim bu kadar aptal olan kocama dikkat etmesinin, herkesin tüm bunları yapmasının, tam bir birlik olmasının imkansız olduğunu düşünmektir. Tüm komşular, herkes ona karşı, orantısız, tamamen orantısız, orantı duygusu olmayan birine bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Ve bu insanlar içinde durum böyle, orantı duyguları yok. Bu yüzden Sovyetlerin 10. savaş ilkesi gibi bir olasılığa inanacaklar. Oyunu kazanmanın aklıma gelen tek yolu şuna işaret etmek, haklılar. Ve tıpkı etiketli şişeyle ilgili arkadaşım gibi, Sovyetler gerçekten çok zeki ve kurnaz. Bize ne yaptıklarını bile söylüyorlar. Bakın, bu insanlar, bu araştırma görevlileri aslında bu felç yöntemini kullanan Sovyetlerin işe aldığı kişiler. Ve bizden istedikleri şey, Yüksek mahkemeye olan inancımızı kaybetmemiz, Tarım Bakanlığına olan inancımızı kaybetmemiz, bilim insanlarına ve bize her türlü şekilde yardımcı olan tüm insanlara olan inancımızı kaybetmemiz ve her türlü şeye olan inancımızı kaybetmemiz. Ve bu, herkesin istediği bu özgürlük hareketine, tüm bayraklar ve anayasa ile birlikte girmelerinin bir yolu ve oraya giriyorlar ve onu felç edecekler. Kanıt kendi sözleriyle, SPXRA, Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi'nde yemin ederek, 10. ilke konusunda önde gelen Amerikalı otorite olarak nitelendirildi. Bu bilgiyi nereden aldılar? Tek bir yerden, Sovyetler Birliği'nden. Bu paranoya, bu olgu, buna paranoya dememeliyim, doktor değilim, bilmiyorum, ama bu olgu korkunç bir olgu ve insanlığa ve bireylere korkunç bir mutsuzluk getirdi. Aynı şeyin bir başka örneği de, sahte bir belge olan ünlü Siyon yaşlıları protokolüdür. Bu, eski Yahudilerin ve Siyon liderlerinin bir araya gelip dünyayı ele geçirme planı kurdukları bir toplantıyı konu alıyordu. Uluslararası bankacılar, uluslararası, biliyorsunuz, büyük, muhteşem bir makine. Tamamen orantısızdı, ama insanların inanmayacağı kadar da orantısız değildi, ve Yahudi karşıtlığının gelişmesinde en güçlü etkenlerden biri oldu. Birçok alanda talep ettiğim şey, mutlak bir dürüstlüktür. Siyasi konularda daha mutlak bir dürüstlüğe sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bence bu şekilde daha özgür olacağız. Şunu belirtmek isterim ki, insanlar dürüst değildir. Bilim insanları da hiç dürüst değiller. Bu faydasız. Kimse dürüst değil. Bilim insanları da dürüst değil. Ve insanlar genellikle dürüst olduklarına inanıyorlar. Bu da durumu daha da kötüleştiriyor. Dürüst derken sadece doğru olanı söylemekten bahsetmiyorum. Ama tüm durumu açıkça ortaya koymaktan bahsediyorum. Zeki birinin karar verebilmesi için gereken tüm bilgileri açıkça sunmaktan bahsediyorum. Örneğin, nükleer testlerle ilgili olarak, nükleer testlerden yanamıyım yoksa karşı mıyım, kendim de bilmiyorum. Her iki tarafında geçerli nedenleri var. Radyoaktiviteye neden oluyor, tehlikeli ve savaş çıkması da çok kötü. Ama test yapmanın savaş çıkma olasılığını artırıp artırmayacağını bilmiyorum. Hazırlığın mı yoksa hazırlıksızlığın mı savaşı durduracağını bilmiyorum. Bu yüzden bu konuda son derece dürüst olabiliyorum. Elbette asıl soru, radyoaktivitenin bir tehlike oluşturup oluşturmadığıdır. Bana göre nükleer testlerle ilgili en büyük tehlike ve en büyük soru, gelecekteki etkileridir. Savaşın yol açacağı ölümler ve radyoaktivite, nükleer testlerden kat kat fazla olacağından, gelecekteki etkileri, şu anda üretilen çok küçük miktardaki radyoaktiviteden çok daha önemlidir. Ancak bu miktar ne kadar küçüktür? Radyoaktivite kötüdür. Genel radyoaktivitenin iyi bir etkisini kimse bilmiyor. Dolayısıyla havadaki genel radyoaktivite miktarını artırırsanız, iyi olmayan bir şey üretiyorsunuz demektir. Bu nedenle nükleer testler bu açıdan iyi olmayan bir şey üretir. Eğer bir bilim insanıysanız, bu gerçeği belirtme hakkınız vardır ve belirtmelisiniz. Öte yandan, mesele nicel. Soru şu, ne kadarı iyi değil, oyunlar oynayabilir ve bununla önümüzdeki 2000 yılda 10 milyon insanı öldüreceğinizi gösterebilirsiniz. Gelecekte daha fazla çocuğum olmasını umarak bir arabanın önüne yürürsem, belirli bir hesaplama yöntemi ile hesaplarsak, Önümüzdeki 10.000 yılda 10.000 insanı da öldürmüş olurum. Soru şu, etki ne kadar büyük? Ve son seferde, keşke kontrol etseydim, elbette bu rakamları kontrol etmeliydim, ama farklı bir şekilde ifade edeyim. Bir sonraki konuşmayı dinlediğinizde, size işaret ettiğim soruları sorun. Çünkü ben de son konuşmayı dinlediğimde bazı sorular sormuştum ve cevapları hatırlıyorum. Ancak bunları yakın zamanda kontrol etmedim. Bu yüzden elimde rakamlar yok, ama en azından soruyu sordum. Radyoaktivitedeki artış, radyoaktivite miktarındaki genel değişimlere kıyasla ne kadar? Ahşap bir binadaki ve tuğla bir binadaki arka plan radyoaktivite miktarları oldukça farklıdır, çünkü ahşap tuğlalardan daha az radyoaktiftir. Anlaşılan o ki, bu soruyu sorduğum sırada etkiler arasındaki fark, tuğla bir binada olmakla ahşap bir binada olmak arasındaki farktan daha azdı. Ve deniz seviyesinde olmakla 5000 fit yükseklikte olmak arasındaki fark, atom bombası denemelerinin ürettiği ekstra radyoaktiviteden en az 100 kat daha büyüktü. Şimdi, diyorum ki, eğer bir adam tamamen dürüstse ve halkı radyoaktivitenin etkilerinden korumak istiyorsa, ki bilim insanı arkadaşlarımızın sık sık yapmaya çalıştıklarını söyledikleri şey bu, o zaman en küçük sayıya değil, en büyük sayıya odaklanmalı ve Denver şehrinde yaşamanın emdiği radyoaktivitenin bombanın arka plan radyasyonundan 100 kat daha ciddi olduğunu ve Denver halkının tamamının daha düşük irtifalara taşınması gerektiğini belirtmeye çalışmalıdır. Durum gerçekten şu ki Denver'da yaşıyorsanız korkmayın küçük. Çok fazla fark yaratmıyor. Sadece küçük bir etki. Ama bombaların etkisi, düşük seviye ile yüksek seviye arasında farktan daha az, diye düşünüyorum. Tam olarak emin değilim, size bu soruyu sormanızı rica ediyorum, böylece nükleer testleri sadece radyoaktivite nedeniyle durdurmaya çalıştığınız kadar dikkatli olmanız gerekip gerekmediği konusunda bir fikir edinebilirsiniz. Siyasi olarak güçlü hissettiğiniz birçok geçerli neden olabilir, bir şekilde ya da diğer şekilde. Ama bu başka bir soru. Bilimsel konularda, hükümetle ilişkili olduğumuz durumlara giriyoruz ve her türlü dürüstlük eksikliği ile karşılaşıyoruz. Özellikle, farklı gezegenlere yapılan yolculukların ve çeşitli uzay maceralarının raporlanmasında ve açıklanmasında dürüstlük eksikliği göze çarpıyor. Örnek olarak, Mariner 2'nin Venüse yaptığı yolculuğu ele alabiliriz. İnsanoğlunun 40 milyon mil öteye, dünyanın bir parçasını başka bir yere gönderebilmesi son derece heyecan verici, harika bir şey. Ve ona o kadar yaklaşmak ki, 20 bin mil uzaktan bakmaya eşdeğer bir görüntü elde etmek. Bunun ne kadar heyecan verici ve ilginç olduğunu anlatmak benim için zor. Ve gerekenden daha fazla zaman harcadım. Yolculuk sırasında yaşananların hikayesi de aynı derecede ilginç ve heyecan vericiydi görünürdeki arıza, pillerdeki güç azaldığı için tüm aletleri bir süreliğine kapatmak zorunda kalmaları ve her şeyin durması, sonra tekrar açabilmeleri, ısınması, bir şeyin diğerinin ardından çalışmaması ve sonra çalışmaya başlaması, tüm kazalar ve yeni bir maceranın heyecanı, tıpkı klambusu veya magellanı dünyanın etrafında dolaştırmak gibi, isyanlar, sorunlar, gemi kazaları ve her şey vardı. Ve bu heyecan verici bir hikaye. Örneğin, ısındığında gazetede şöyle yazıyordu, ısınıyor ve bundan ders çıkarıyoruz. Ne öğrenebiliriz ki, bir şeyi biliyorsanız, hiçbir şey öğrenemeyeceğinizi anlarsınız. Dünyaya yakın uydular yerleştiriyorsunuz ve güneşten ne kadar radyasyon aldığınızı biliyorsunuz, bunu biliyoruz. Peki Venüs'e yaklaştıklarında ne kadar alıyorlar? Bu kesinlikle doğru bir yasa, iyi bilinen bir yasa, ters kare yasası. Yaklaştıkça ışık daha parlak olur. Çok basit. Bu yüzden sıcaklığın kendini ayarlaması için nesneyi ne kadar beyaz ve siyah boyayacağınızı bulmak kolay. Öğrendiğimiz tek şey, aşırı ısınmasının, son dakikada çok aceleyle yapılmış olmasından ve iç mekanizmada bazı değişiklikler yapılmasından kaynaklandığıydı, bu değişiklikler sonucunda içeride daha fazla güç üretildi ve tasarlanandan daha fazla ısındı. Dolayısıyla öğrendiklerimiz bilimsel değildi. Ama bu tür şeylerde aceleci davranmamak ve son dakikada fikir değiştirmek konusunda biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini öğrendik. Bir mucize eseri, oradayken neredeyse çalıştı. Venüsü, bir televizyon ekranı gibi, gezegenin üzerinden 21 kez geçerek gözlemlemek için tasarlanmıştı. Üç geçiş yaptı, iyi, bir mucizeydi, büyük bir başarıydı, klambus altın ve baharat için gittiğini söylemişti. Altın bulamadı ve çok az baharat buldu. Ama çok önemli ve çok heyecan verici bir andı. Mariner'ın büyük ve önemli bilimsel bilgiler için gitmesi gerekiyordu. Hiçbir şey bulamadı. Size söylüyorum, hiçbir şey bulamadı. Neyse, birazdan düzelteceğim. Pratik olarak hiçbir şey bulamadı. Ama harika ve heyecan verici bir deneyimdi. Ve gelecekte bundan daha fazlası ortaya çıkacak. Makalede yazıldığı üzere, Venüs'e bakarak elde edilen şey, bulutların yüzeyinin altında sıcaklığın 800 derece civarında olduğuydu. Bu zaten biliniyordu. Ve bugün bile, Palomar'daki teleskop kullanılarak ve Dünya'dan Venüs üzerinde ölçümler yapılarak doğrulanıyor. Ne kadar zekice! Aynı bilgi dünyadan bakılarak da elde edilebilirdi, bu konuda bilgisi olan bir arkadaşım var ve odasında Venüs'ün kontur çizgileri, sıcak ve soğuk bölgeleri ve farklı bölgelerdeki farklı sıcaklıkları gösteren güzel bir haritası var, detaylı bir şekilde. Dünyadan, sadece birkaç iniş çıkış noktası olan üç parça değil, elde edilen bir bilgi parçası vardı Venüs'ün dünyadaki gibi etrafında manyetik alan yok ve bu, Buradan elde edilemeyecek bir bilgi parçasıydı. Ayrıca, buradan Venüs'e giden yol üzerindeki aradaki uzayda neler olup bittiğine dair çok ilginç bilgiler de vardı. Şunu belirtmek gerekir ki, eğer aracı bir gezegene çarptırmaya çalışmazsanız, içine ekstra düzeltme cihazları koymanıza, yani yeniden yönlendirmek için ekstra roketler göndermenize gerek kalmaz. Sadece fırlatırsınız. Daha fazla, daha iyi, daha dikkatli tasarlanmış aletler koyabilirsiniz ve eğer gerçekten aradaki uzayda neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız, Venüs'e gitmek için bu kadar yaygara koparmanıza gerek yok. En önemli bilgi aradaki uzay hakkındaydı ve eğer bu bilgiyi istiyorsak, lütfen bir gezegene gitmeyi ve yönlendirme gibi tüm karmaşıklıkları gerektirmeyen başka bir araç göndermemize izin verin. Bir diğer konu da Ranger programı. Gazetede arka arkaya beş tane başarısız program haberi okuyunca midem bulanıyor. Her seferinde bir şeyler öğreniyoruz, sonra da programa devam etmiyoruz. Çok şey öğreniyoruz. Birinin vanayı kapatmayı unuttuğunu, birinin aletin başka bir yerine kum kaçırdığını öğreniyoruz. Bazen bir şeyler öğreniyoruz. Ama çoğu zaman sadece endüstrimizde, mühendislerimizde ve bilim insanlarımızda bir sorun olduğunu, Programımızın bu kadar çok kez başarısız olmasının mantıklı ve basit bir açıklaması olmadığını öğreniyoruz. Bildiğim kadarıyla bu kadar çok başarısızlığa gerek yok. Organizasyonda, yönetimde, mühendislikte veya bu aletlerin yapımında bir sorun var. Bunu bilmek önemli. Sürekli bir şeyler öğreniyor olmamızın bir anlamı yok. Bu arada, insanlar bana neden aya gidileceğini soruyorlar. Çünkü bu bilimde büyük bir macera. Ayrıca teknolojiyi de geliştiriyor. Ay'a gitmek için tüm bu aletleri roketler ve benzeri yapmanız gerekiyor ve teknoloji geliştirmek çok önemli. Ayrıca bilim insanlarını mutlu ediyor ve eğer bilim insanları mutluysa belki de savaş için iyi olan başka bir şey üzerinde çalışırlar. Bir diğer olasılık da uzayın doğrudan askeri kullanımı. Nasıl olduğunu bilmiyorum, kimse bilmiyor ama bir kullanım alanı ortaya çıkabilir. Her neyse, eğer Ay'a uzun menzilli uçuşların askeri yönlerini geliştirmeye devam edersek, Rusların henüz çözemediğimiz bazı askeri kullanımlarını engelleyebiliriz. Ayrıca dolaylı askeri avantajlar da var. Yani, daha büyük roketler inşa ederseniz, Ay'a gitmek zorunda kalmak yerine doğrudan buradan dünyanın başka bir yerine giderek bunları daha doğrudan kullanabilirsiniz. Bir diğer iyi neden de propaganda nedeni. Diğerlerinin teknolojide öne geçmesine izin vererek dünya önünde biraz itibar kaybettik. O yüzü geri kazanmaya çalışabilmek güzel. Bu sebeplerin hiçbiri tek başına değerli değil ve Ay'a gitmemizi açıklayamaz. Ancak, hepsini bir araya getirirsek, aklıma gelmeyen diğer tüm sebeplerle birlikte, buna değer olduğuna inanıyorum. Anladım. Bir başka şeyden daha bahsetmek istiyorum, o da yeni fikirleri nasıl elde ettiğiniz. Bu, çoğunlukla buradaki öğrenciler için eğlence amaçlı. Yeni fikirleri nasıl elde edersiniz? Çoğunlukla analoji yoluyla ve analoji ile çalışırken çoğu zaman çok büyük hatalar yaparsınız. Geçmişe, bilimsel olmayan bir döneme bakmak, oradaki bir şeye bakmak ve aynı şeye şimdi de sahip miyiz, nerede? Demek harika bir oyun, bu yüzden kendimi bu oyunla eğlendirmek istiyorum. İlk olarak, büyücüleri ele alalım. Büyücü, nasıl iyileştireceğini bildiğini söylüyor. İçeride dışarı çıkmaya çalışan ruhlar var, onları bir yumurta ile üfleyerek dışarı atmanız gerekiyor, vesaire. Yılan derisi giyin ve ağaç kabuğundan kinin alın. Kinin işe yarıyor. Ne olduğuna dair yanlış bir teorisi olduğunu bilmiyor. Eğer kabiledeysem ve hastaysam, büyücüye giderim. O, bu konuda herkesten daha çok şey biliyor. Ama ona ne yaptığını bilmediğini ve bir gün insanlar bu konuyu özgürce araştırıp tüm karmaşık fikirlerinden kurtulduklarında çok daha iyi yollar öğreneceklerini anlatmaya çalışıyorum. Peki büyücüler kimler? Tabii ki psikanalistler ve psikiyatristler. Eğer onların çok kısa bir sürede geliştirdikleri tüm karmaşık fikirlere bakarsanız, diğer bilim dallarıyla bir fikri diğerinin ardından elde etmenin ne kadar zaman aldığını karşılaştırırsanız, Tüm yapıları, icatları ve karmaşık şeyleri, idleri ve egoları, gerilimleri ve güçleri, itmeleri ve çekmeleri düşünürseniz, size söylüyorum ki bunların hepsi orada olamaz. Bu kadar kısa sürede tek bir beyin veya birkaç beyin tarafından üretilebilecek çok fazla şey var. Ancak, size hatırlatırım ki, eğer bu kabiledeyseniz, gidecek başka kimseniz yok. Şimdi biraz daha eğlenebilirim ve bu özellikle bu üniversitenin öğrencileri için, Diğerlerinin yanı sıra, orta çağdaki Arap bilim insanlarını düşündüm. Evet, kendileri de biraz bilimle uğraştılar. Ama kendilerinden önce gelen büyük adamlar üzerine yorumlar yazdılar. Yorumlar üzerine yorumlar yazdılar. Birbirleri hakkında yazdıklarını tanımladılar. Bu yorumları yazmaya devam ettiler. Yorum yazmak bir tür zeka hastalığıdır. Gelenek çok önemlidir. Ve yeni fikirlerin, yeni olasılıkların özgürlüğü, Eskiden böyle olan her şey benim yapabileceğimden daha iyidir gerekçesiyle göz ardı edilir. Bunu değiştirmeye, bir şey icat etmeye veya bir şey düşünmeye hakkım yok. İşte bunlar sizin İngiliz profesörleriniz. Geleneklere batmışlar ve yorumlar yazıyorlar. Elbette, bazılarımızı İngilizce'de öğretiyorlar. İşte benzetme burada bozuluyor. Şimdi, bu benzetmeye devam edersek, eğer dünyaya daha aydınlanmış bir bakış açısıyla baksalardı, birçok ilginç sorunla karşılaşacaklarını görürüz. Belki de, kaç tane sözcük türü var, başka bir sözcük türü icat edelim mi? Oo o oh, he oh, he he he he. Peki ya kelime dağarcığı, çok fazla kelimemiz mi var, hayır, hayır. Fikirleri ifade etmek için onlara ihtiyacımız var, çok az kelimemiz mi var, hayır. Elbette, zamanın tarihi boyunca, tesadüfen, mükemmel kelime kombinasyonunu geliştirdik. Şimdi bu sorunun daha alt bir seviyesine inelim. Sık sık, Johnny neden okuyamıyor? Sorusunu duyarsınız. Cevap, yazım kurallarıdır. Fenikeliler, 2000, 3000, 4000 yıl önce, dillerinden yola çıkarak sesleri sembollerle ifade etme şemasını çözebildiler. Çok basitti. Her sesin karşılık gelen bir sembolü, her sembolünde karşılık gelen bir sesi vardı. Böylece sembollerin seslerini gördüğünüzde, kelimelerin nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini de görebiliyordunuz. Bu harika bir icat, ve zaman içinde bazı şeyler oldu ve İngilizce dilinde işler karıştı. Neden yazım kurallarını değiştiremiyoruz? İngilizce profesörlerinden başka kim yapmalı? Eğer İngilizce profesörleri bana, üniversitelere gelen öğrencilerin bunca yıl eğitimden sonra hala fren kelimesini heceleyemediklerinden şikayet ederlerse, onlara fren kelimesinin yazımında bir sorun var derim. Ayrıca, isterlerse, bunun dilin üslubu ve güzelliği ile ilgili bir mesele olduğunu ve yeni kelimeler ve yeni sözcük türleri yaratmanın bunu yok edebileceğini savunabilirler. Ancak kelimelerin yeniden yazılmasının üslupla bir ilgisi olacağını savunamazlar. Bulmaca dışında, yazımın üslupta bir fark yarattığı hiçbir sanat veya edebiyat biçimi yoktur. Hatta bulmacalar bile farklı bir yazımla yapılabilir. Ve eğer bunu İngilizce profesörleri yapmazsa ve onlara iki yıl verirsek ve hiçbir şey olmazsa, lütfen üç farklı yöntem icat etmeyin, herkesin alışkın olduğu tek bir yöntem olsun, 2 veya 3 yıl daha beklersek ve hiçbir şey olmazsa, o zaman filologlara, dil bilimcilere ve benzerlerine sorarız çünkü onlar nasıl yapılacağını biliyorlar. Herhangi bir dili, duyduğunuzda başka bir dilde nasıl seslendiğini okuyabileceğiniz bir alfabe ile yazabildiklerini biliyor muydunuz? Bu gerçekten harika bir şey. Dolayısıyla bunu yalnızca İngilizce olarak yapabilmeleri gerekiyor. Bir diğer konuyu da onlara bırakıyorum. Bu durum, elbette, analoji yoluyla akıl yürütmenin büyük tehlikeler içerdiğini gösteriyor. Ve bu tehlikeler belirtilmelidir. Benim buna vaktim yok. Bu yüzden analoji yoluyla akıl yürütmenin hatalarını belirtme sorununu İngilizce profesörlerinize bırakıyorum. Şimdi, bilimsel akıl yürütmenin işe yaradığı ve önemli ilerlemelerin kaydedildiği bir dizi olumlu şey var ve ben de olumsuz şeylerden birkaçını seçtim. Olumlu şeyleri takdir ettiğimi bilmenizi istiyorum. Ayrıca çok uzun konuştuğumun da farkındayım, bu yüzden sadece onlardan bahsedeceğim. Ama orantısız, daha fazla zaman ayırmak istedim. Akılcı insanların oldukça mantıklı yöntemler kullanarak çok çalıştığı bir dizi şey var. Ve henüz kimse onlarla ilgilenmedi. Örneğin, insanlar trafik sistemlerini düzenlemiş ve diğer şehirlerde trafiğin nasıl işleyeceği konusunda düzenlemeler yapmışlardır. Suç tespiti, delil elde etme, delilleri değerlendirme, deliller karşısında duyguları kontrol etme gibi konularda oldukça yüksek bir bilgi seviyesine sahiptir. İnsanlığın ilerlemesini düşünürken sadece teknolojik icatları aklımıza getirmemeliyiz. Göz ardı edilmemesi gereken çok sayıda son derece önemli teknolojik olmayan icat var, örneğin, çekler ve bankalar gibi ekonomik icatlar. Uluslararası finansal düzenlemeler ve benzerleri harika icatlardır. Ve bunlar kesinlikle gereklidir ve büyük bir ilerlemeyi temsil ederler. Örneğin, muhasebe sistemleri. işletme muhasebesi bilimsel bir süreçtir yani, belki bilimsel değil, ama rasyonel bir süreçtir. Hukuk sistemi kademeli olarak geliştirilmiştir. Bir kanunlar, jüriler ve hakimler sistemi vardır ve elbette birçok hata ve eksiklik olmasına ve bunlar üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekmesine rağmen buna büyük hayranlık duyuyorum. Ve ayrıca yıllar boyunca devam eden hükümet örgütlerinin gelişimi. Bazı ülkelerde bazen anlayabildiğimiz, bazen anlayamadığımız şekillerde çözülen çok sayıda sorun var. Size birini hatırlatayım çünkü beni rahatsız ediyor. Ve bu hükümetin gerçekten de güçlerin kontrolü sorunuyla ilgili ve çoğu zaman sorunlar, en güçlü güçlerin hükümeti kontrol etmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Gücü olmayan birinin gücü olan birini kontrol edebilmesi harika değil mi? Roma İmparatorluğundaki Pritorian muhafızlarıyla yaşanan zorluklar çözümsüz görünüyordu, çünkü senatodan daha fazla güce sahiplerdi. Oysa ülkemizde, ordunun senatoyu doğrudan kontrol etmeye çalışmaması için bir tür askeri disiplinimiz var, insanlar üst düzey subaylarla alay ediyor. Onlarla sürekli dalga geçiyorlar. Ne kadar çok şeyi onların boğazına tıkarsak tıkalım, biz siviller yine de orduyu kontrol edebildik. Bence ordunun Amerika Birleşik Devletleri hükümetindeki yerini bilme disiplini, büyük miraslarımızdan ve çok değerli şeylerden biri ve bence onları sabırsızlanıp kendi kendilerine koydukları disiplinden çıkana kadar çok fazla zorlamamalıyız. Beni yanlış anlamayın. Ordunun da, diğer her şey gibi, çok sayıda kusuru var. Ve sanırım adı Bay Anderson'dı, birini öldürmekle suçlanan adama karşı sergiledikleri tavır, eğer yönetimi ele geçirirlerse neler olacağının bir örneği. Şimdi, geleceğe bakacak olursam, mekaniğin gelecekteki gelişiminden, kontrollü füzyona ulaştığımızda neredeyse bedava enerjiye sahip olacağımız için ortaya çıkacak olasılıklardan bahsetmeliyim. Ve yakın gelecekte biyolojideki gelişmeler, daha önce kimsenin görmediği türden sorunlar yaratacak. Biyolojinin çok hızlı gelişimi, her türlü çok heyecan verici soruna yol açacak. Bunları anlatmaya vaktim yok, bu yüzden sizi Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya kitabına yönlendiriyorum. Bu kitap, gelecekteki biyolojinin içine gireceği sorun türü hakkında bazı ipuçları veriyor. Geleceğe dair olumlu baktığım bir şey var. Bence birçok şey doğru yönde ilerliyor. Her şeyden önce, çok sayıda ulusun olması ve iletişim sayesinde birbirlerini duymaları, kulaklarını kapatmaya çalışsalar bile, bunun bir sonucu. Bu yüzden her türlü görüş ortalıkta dolaşıyor ve sonuç olarak fikirleri dışarıda tutmak zorlaşıyor. Rusların Sayın Nikrosov gibi insanları kontrol altında tutmakta yaşadığı bazı sorunlar, umarım gelişmeye devam edecek türden sorunlardır. Bir diğer noktaya da biraz daha detaylı değinmek istiyorum, ahlaki değerler ve etik yargılar sorunu, daha önce de belirttiğim gibi, bilimin giremeyeceği bir konudur ve bunu ifade etmenin özel bir yolunu bilmiyorum. Ancak bir olasılık görüyorum, başka olasılıklar da olabilir, ama ben bir olasılık görüyorum. Bakın, bir tür mekanizmaya, bir gözlem yapıp ona inanmamız için sahip olduğumuz hileye benzer bir şeye, ahlaki değerleri seçmek için bir şemaya ihtiyacımız var, Galileo zamanında, bir cismin neden düştüğü konusunda büyük tartışmalar vardı, ortam, itme ve çekme kuvvetleri ve benzeri hakkında her türlü tartışma. Galileo'nun yaptığı şey ise tüm tartışmaları göz ardı edip, cismin düşüp düşmediğine ve ne kadar hızlı düştüğüne karar vermek ve bunu tanımlamaktı. Bu konuda herkes hemfikir olabilirdi. Ve herkesin hemfikir olabileceği yönde çalışmaya devam etmek, mümkün olduğunca uzun süre altta yatan mekanizmayı ve teoriyi önemsememek. Ve sonra, deneyim birikimi ile birlikte, belki de daha tatmin edici olan başka teoriler bulmak. Bilimin ilk dönemlerinde, örneğin ışık hakkında korkunç tartışmalar vardı. Newton, bir ışık demetinin bir prizma ile ayrılıp yayılmasının bir daha asla ayrılamayacağını gösteren bazı deneyler yaptı. Neden Hooke ile tartışmak zorunda kaldı? Çünkü o günlerin ışığın neye benzediği hakkındaki teorileri yüzünden Hooke ile tartışmak zorunda kaldı. Olayın doğru olup olmadığı konusunda tartışmıyordu. Hooke bir prizma aldı ve bunun doğru olduğunu gördü. Öyleyse soru şu, ahlaki sorunlarla ilgili olarak da benzer bir şey yapmak, ve analoji yoluyla çalışmak, mümkün mü? Bence sonuçlar üzerinde anlaşmaya varmak, nihai sonuç üzerinde hemfikir olmak, ancak yapmamız gerekeni neden yaptığımız konusunda aynı fikirde olmamak hiç de imkansız değil. Örneğin, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde İsa'nın babaya benzer bir özden mi yoksa baba ile aynı özden mi olduğu konusunda var olan tartışma, Yunancaya çevrildiğinde homosiyonlar ve homosiyanlar arasındaki tartışma haline geldi. Gülün ama insanlar bundan zarar gördü. İtibar zedelendi, insanlar öldürüldü. Aynı mı yoksa benzer mi olduğu konusunda tartışırken. Ve bugün bu dersi almalı ve hem fikirsek neden hem fikir olduğumuz konusunda tartışmamalıyız. Bu nedenle okuduğum Papa 13. John'un genelgesini, zamanımızın en dikkat çekici olaylarından biri ve geleceğe doğru atılmış büyük bir adım olarak görüyorum. Ahlak anlayışıma, insanlığın görev ve sorumluluklarına, insanların birbirlerine karşı yükümlülüklerine dair inançlarımın daha iyi bir ifadesini bu genelgede bulamıyorum. Bazı fikirleri destekleyen mekanizmaların bazılarına katılmıyorum, belki de bunların Tanrı'dan kaynaklandığına şahsen inanmıyorum, ya da bu fikirlerin bazılarının önceki papaların fikirlerinin doğal ve son derece mantıklı bir sonucu olduğuna katılmıyorum. Katılmıyorum, alay etmeyeceğim ve tartışmayacağım. Papanın insanların sorumlulukları ve görevleri olarak temsil ettiği sorumluluklara ve görevlere katılıyorum. Ve bu genelgeyi, belki de, Nihayetinde eylem söz konusu olduğunda, aynı şeye inandığımız sürece, neden bir şeylere inandığımızın teorilerini unutacağımız yeni bir geleceğin başlangıcı olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim, çok keyif aldım.